diye alışveriş akdini düşününüz icap nedir birçok ilim ehde demişlerdir ki satıcının müşteriye teklifine denilir Hanefi alimleri daha çok diyorlar ki Hayır diyorlar teklif kimden gelirse gelsin ilk teklife iyicap denir Çünkü sunuş ona aittir bir tanesi diyebilir ki arabamı 20bine satıyorum veya vitrine koyduğu bir eşyanın üzerine fiyat koyuyor. Veya bugün olduğu gibi reklam yapıyor. Fiyatı şudur diye. Satışa sunuyor. Birçok insan asıl arz olduğu için, teklif olduğu için satıcının yaptığına denir diyorlarsa da böyle de olmayabilir diyor Hanefiler. Arabanı bana satabilir misin? Ben şuna talibim. Zaten bir araba alıyordum. Tam bu bölgede bir ev arıyorum. Evini bana satabilir misin diye ilk teklif müşteriden de gelebilir. O zaman diyorlar doğru olan ilk teklifin yapılışına denilir. Kimden gelirse gelsin. Bu sebeple biz ilk teklif yapana ne diyoruz? İcat diyoruz. Bu teklifin kabulüne de kabul diyoruz. Ama demek ki Nikahın rükünlerinden zikredilen icap ve kabul var ise, bu icabı yapan da vardır, bu teklifi yapan da vardır. Bu icap ve kabulü açtığımız zaman ne diyoruz genellikle? Daha açık anlaması için, nikah akdinin rükünlerinin başında ne yarıl? Taraflar yer alır. Taraflar da kimdir? Birisi kadındır, birisi erkektir. Dolayısıyla birisinden icap, Öbüründen kabul gelir. Yine burada da şeyde olduğu gibi genellikle adaba uygun olan da odur, Teklifin erkek tarafından gelmesidir. Aksi taraftan gelmesi, kız tarafından gelmesi mümkün değil midir? Mümkündür. Mümkündür. Misal olarak söylüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu an Hafsa validemizi teklif etmiştir mesela kızını. Kız tarafından gelmiştir teklif. Başka da gelmiştir yine yine ileride belki söyleyeceğiz ama yara sallallah. Hiç bizim sülalemizden evlenmedin diyerek Haşim oğullarından kendi sülalesinden de Hazreti Hamza'nın kızı teklif edilmiştir Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz hayır demiştir. Hamza sadece benim amcam değil. Aynı zamanda benim süt kardeşimdir. Süt kardeşimin kızıyla evlilik caiz değildir demiştir. Sonra da ne olur bu nevi teklifler getirmeyin. Efendimiz evliliklerinin belli bir sebebe dayandığında teklif getirmeyin. Çünkü o başlayacak, o da başlayacak. Bizim sülaleden neden evlenmedin anlayışına dönecek bunu kabul etmemiştir. Şimdi gerisin geri dönüyorum ben yine. Hatice Validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlikte methini duymuştur. Daha doğrusu Hatice Validemiz zengin birisidir son derece olgundur, şereflidir, asil bir ailedendir. Davranışlarıyla da çok olgundur. Maddi durumu iyi olduğu için Kureyş'te de durmadan çarp ticaretle döndüğü için kendisine güvenilir tacir arıyor. Sermayesi var ama kadın olması sebebiyle uzun yolculuklara çıkamıyor. O zaman ticaret hattı Bizans itikametine doğru, kuzeye doğru var. Ve Yemen istikametine doğru var. Kuzeye giden kafileler daha ziyade Şam'a vardıkları için bu bölgelerde ticaret yaptıkları için Şam yolu deniyor. Ama kuzeye doğru giden kafileler her zaman Şam yolunda durmuyor. Şam'da durmuyor. Tekir ediyorum bir de Şam şehir adı değildir. Bunu birkaç kere söyledim. Bizde iyice böyle oturaklaşmış. Şam bölge adıdır. Bugün Ürdün'ü, Suriye'yi, Lübnan'ı içerisine alan geniş arazinin Anadolu gibi, bizdeki Çukurova gibi, Çukurova'dan Trakya gibi bir bölgenin adıdır, şehrin adı değildir. Şehrin adı Dımaşk'tır. Şam bölgesine ticarete giderler. Bazen bu ticaret Bizans'ın derinliklerine kadar uzanır. İstanbul'a kadar bu kafileler gelir miydi bununla ilgili bilgi yok. Ama Afyon yakınlarına kadar, Ammuriye var, Emir Dağı'nın yakınlarında Ammuriye'ye kadar bu kafilelerin, ticari kafilelerin geldiğini biliyoruz. Oralara kadar uzanabiliyor bu kafileler. Güneyde, güneyde ise Yemen'in derinliklerine kadar gidiyor. Bu aylar süren bir yolculuktur. Dolayısıyla bu yolcuğa uygun insan gerekir. Efendimiz'den kendisine bahsedilince Efendimiz anlaşma yapıyorlar. Sermaye Hatice Validemiz'den, Efendimizin sermayesi yok, dolayısıyla ticaret getirisi ortak. Hatice Validemiz kendisine istikrarlı da bir ortak arıyor, Peygamber Efendimizin metini duyunca buna mudarebe ortaklığı denilir. Yani sermaye bir taraftan, iş gücü diğer taraftan olan ortaklıkların adı nedir? Mudarebe ortaklığıdır. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatice Validemizin mallarıyla Mekke'den alacaklarını bölgeden alıyor, kuzeye doğru yola çıkıyor. Hatice Validemiz yanına Meysere'yi vermiştir. Meysere onun hizmetinde olan birisidir, çok zekidir. Hatice Validemize de son derece hürmetkardır, dürüst de birisidir. Meysere sadece Peygamber Efendimizin ticaret karıyla gerisin geri dönmüyor. Bu ticaret hem çok karlı olmuştur hem de Meysere Peygamber Efendimizin güler yüzünü, sıcakkanlılığını, insanlarla çok rahat irtibat kurduğunu ki Peygamber Efendimiz utangaçlığıyla tanınır, buna rağmen sıcak irtibat kurduğunu, gönüllere çabuk ısındırdığını, çok karlı ticaret yaptığını, ve benzeri çok rahat alışveriş yaptığını, geriye ciddi bir karla dönüldüğünü ama karın ötesinde bu insanın şimdiye kadar görülenle kıyaslanmayacak kadar güzel bir insanı anlata anlata anlata bitirememiştir. Çünkü çalışanların başlarında olan insandan gördükleri muamele esasen son derece insan üzerinde tesir derin iz bırakan muamelelerdir. Bir de insanın asıl madenini ortaya çıkarır. Ticaretteki dürüstlüğü, yaptığı davranışlar, malını anlatırken, alırken, insanlara muamele ederken, hayvanlara hatta muamelesi, yanında çalışanlara muamelesi, tek kelimeyle meyzeleyi hayran bırakmıştır. Dönüşte anlata, anlata, anlata bitirememiştir. Hatice Validemiz, Peygamber Efendimiz'i bu yönüyle de tanıyınca, edince, güveni de artınca, Efendimiz'e teklif Hatice Validemiz'den gitmiştir. Ama Hatice zeki bir kadındır. Teklif etmenin yolunu da becermiştir. Kendinden gitmiyor gibi göndermeyi başarmıştır. Allah'ım seni olsun. Yani geçen derste de söyledim. Yani kefaet gelecek ileride. Aradaki bugünün şartlarına göre görülen farklılıklara rağmen bu yuva belki tarihin en nadir gördüğü saadet dolu. Çile'de bile saadet bulan, sıkıntılarda bile saadet bulan bir yuva haline gelmiştir. Tekrar ediyorum. Dolayısıyla ne olacak? Taraflar olacak. Bir kadın tarafı olacak. Bir erkek tarafı olacak. İlk teklif yapana biz ne diyoruz? İcap diyoruz. Diğerine karşılığında kabul diyoruz. Bu yüzden ne, ne oluyor? Birçok yerde nedir? İcap ve kabuldür der. İcap ve kabul deyince gerisi anlaşılır diye. Biz şimdi rakamlandırarak bir ne diyoruz? Erkek tarafı diyoruz. İki kadın tarafı diyoruz. Üç Rızalarını, rızaları ve rızalarını beyanları. Buna da ne diyoruz? İrade beyanı diyoruz. Olun diyorlar. Akitli. Tekrar ediyorum. Birinci taraf, erkek tarafı, kadın tarafı, rızaların var olması ve bu rıza var olan rızayı beyan. Parantez içinde esas buna da icap ve kabul diyoruz. Bir. Bir de nikahın şartları vardır. Nikahın şartlarından biri buna ne diyoruz? İlk dilimine inikat şartları. İnikat kaç şartları ne demek? Türkçe'ye nasıl tercüme edelim? Oluşma şartları diye belki tercüme edebiliriz. Kelime nereden geliyor? Akadeden geliyor. Akadet düğümledi demektir. Düğüm atma, oluşma, yani nikah oluşuyor mu şartları diyoruz. Birincisi bu. Aklın gerçekleşmesi de diyebiliriz. İnikata oluşma veya aklın gerçekleşmesi diyebiliriz. Bunlardan birincisi ehliyettir. Trafik ehliyeti değildir. İnsanın ehliyettir. Nikah aklı yapacak taraflar veya onlara velayet, nikahatı yapacak taraflar yani kız ve erkek veya onlara velayet ya da vekalet. Nikahta veli de olabilir, yaş küçükse. Vekil de olabilir. Kendi yerine vekil tayin etmiş olabilir. Vekalet edecek olanların tam ehliyet sahibi olmaları gerekir. Yine misal vereceğim. Ümmü Habibe. Ümmü Habibe kimin kızıdır? Hiç bilen var mı? Annelerimizden Ümmü Habibe kimin kızıdır? Buyur. Ebu Süfyan'ın. <gülüyor> Süfyanın. Kureyş'in lideri Ebu Cehil'den sonraki lideri Ebu Süfyan'ın kızıdır. Mekke'yi mukeremadayken sataşmaların hedefi olanlardandır. Ebu Süfyan Kureyş'in lideri olmasına rağmen kızı nasıl sataşmaların hedefi oluyor? Babası müsaade ettiği için. Bu yüzden Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Habeşistan'da bir müddet sonra onun beyi Ubeydillah önceden Hristiyandır. Oraya varınca dindaşlarını bulmuştur. Yeniden Hristiyanlığa dönmüştür. Ama Hristiyanlığa dönme sebebi kanaatimi söylüyorum. Esasen eski dindaşlarını bulduğu için değildir. Benimse de değildir. Sebebi içki alışkanlığıdır. Orada beraber kafa çekeceği adamları bulmuştur. Nefes çözülmesidir. Ümmü Habibe rüyasında kocasının denizdeki dalgalar arasında boğuştuğunu, bir de deniz geçiyorlar, deniz, zihnin gerisinde o var Habeşistan'a giderken, boğuştuğunu sonra da batıp gittiğini görmüştür. Korkuyla uyanmıştır, çok geçmeden bu hadiseyle karşı karşıya gelmiştir. Kocası hem Hristiyan oluyor, onlarda içki serbestliği var ve Ümmü Habibe'yi de Hristiyanlar zorlamıştır. Sonunda da tehdit etmiştir. Ya Hristiyan olursun ya bu evlilik burada biter. Ümmü Habibe gerisin geri Mekke'ye dönemiyor. Mekke'de nasıl bir hayat olduğunu biliyor. Burada da yapayalnız ama her şeyi göze almıştır. İmanını da sarılmıştır ve neticede kocasından ayrılmıştır. Kocası çok geçmeden alkol komasından ölmüştür. Diğer müminlerin kendilerine yardımı Habeşistan'daki müminler başlarında Cafer radıyallahu anh var birbirlerine yardım ediyorlar, sahip çıkıyorlar. Ümmü Habibi'ye de sahiplenmişlerdir. Onu koruyup kolluyorlar. Dolayısıyla yavrusu ile beraber çocuğu ile beraber Habeş diyarında yapayalnız kalmıştır. Ümmü Habibe gün geliyor bir rüya daha görüyor. Rüyasında kendisine müminlerin annesi diye sesleniliyor. Uyanıyor içinde bir saadet var ama neydi yani bir seslenme bu saadeti sağlar mı? Hayır ama içi çok huzurlu, çok saadetli ama çok geçmeden kapısında Necaşi'nin cariyesi Ebrehe'yi görüyor. Ebrehe hem kadına bizde Muzaffer adı gibi Ayhan adı gibi hem kadına hem erkeğe kullanılan isimlerden bir tanesi, caliyenin adı Ebrehe. Ebrehe'yi görüyor. Ebrehe kendisine Resulullah'ın evlilik teklif ettiğini, eğer kararı olumluysa yerine vekil tayin etmesini söylüyor. Hatırlamamın sebebi de bu. Tabii Hüme Habibe üzerinde ne kadar zineti varsa, Küpeleri her şeyi dahil çıkarıyor. Ebrehe'nin kucağına dolduruyor. Ebrehe de sevmişti gerisin geri dönüyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz adına vekâleti kim alıyor? Necaşi almıştır. Necaşi Peygamber Efendimiz tarafıdır. Karşısına da Ümmü Habibe kendi dayı tarafından akrabası var. Onu tayin ediyor. Dolayısıyla nikahı, nikah akdını kim yapmıştır? Necaşi ile Ümmü Habibe'nin akrabası yapmıştır. Birisi Peygamber Efendimiz'e vekaleten, diğeri Ümmü Habibe'ye vekaleten, Efendimiz de Ümmü Habibe'nin nikahı Necaşi'nin sarayında kırılmıştır. Mehri de Necaşi vermiştir. Şimdi tabi Necaşi daha sonra kendi cariyesinde farklı ziynetleri görüyor. Bu nereden diye soruyor. Ümmü Habib'e anlatıyor yani cariyesi de. Git onları iade et diyor. Ben sana söz veriyorum aynısından alacağım diyor. O da Ümmü Habib'e'nin yanına gidiyor. Ümmü Habib'e de o sevinçle ayağında halhalı da varmış. Halhalıları unutmuş. Onları çıkartmış. Onlara da verirken böyle böyle diyor. Gerisini geri iade ediyor. Böylece Ümmü Habibe gelin olarak Habeşistan'dan Medine'ye gitmiştir. Tabii Peygamber Efendim bu nevi evliliklerine eğer takip ederseniz hepsinin içerisinde bu nevi hikmetlerin olduğunu, koruma kollamanın olduğunu, sülale bağının olduğunu, bu insanlara, bu insanları mesut etme duygusunun olduğunu göreceksiniz. Evlilikten birisi budur. Ümmü Habibe ile olan evliliği. Ebu Süfyan'ın Kureş liderinin kızıyla olan evliliği budur. Takdir i -lahi biliyorsunuz daha sonra Ebu Süfyan anlaşmayı tazelemek için Medine'ye geldiğinde kimin yanına geliyor? Yıllar önce horladığı kızının yanına geliyor ona sığınıyor. Peygamber Efendimiz'in evine geliyor. Efendimiz mesciddeyken onun odasına giriyor. Efendimiz'in minderine oturacakken Ümmü Habibi altından çekiyor. <gülüyor> Oturamazsın diyor bir müşrik. Resulullah minderine oturamaz diyor. Efendimiz'e haber gönder gönderiyor. Efendimiz babasına hürmet etsin diyor onun üzerine yakınlık gösteriyor yoksa göstermiyor böyledir demek ki vekaleten ne oluyormuş vekaleten iki tarafa da iki taraftan birisine de çok defa işte akit meclislerinde ne olur kıza da vekil olarak işte babasıydı abisiydi kardeşiydi amcasıydı dayısıydı ve vekalet edebilir e, dolayısıyla vekaleten de nikah kıyılır ama ne olacak rıza beyanı yapanlar ne olacaklar ...ehliyet sahibi olacaklar. ehliyetle ne oluyordu? Ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde olan insan oluyordu. Evet. İki, icap ve kabulde meclis birliği olacak. Birisi bugün, öbürü yarın değil. Aynı mecliste olacak. Yine aynı mecliste olacak... Ama taraflardan birisi teklifi yapıp geri aldıktan sonra olmayacak. Yani icap ve kabul aynı mecliste taraflardan birinin aketten vazgeçtiğini ifade eden söz veya davranışı olmadan gerçekleşmelidir. Yaptığı teklifi geri almışsa aynı mecliste olsa bile artık olmaz. 3. Şer'i engel olmayacak. Nikah aktı yapacak tarafların evliliğine şer'i bir mani bulunmamalıdır. Şer'i bir, bir mani diyoruz. Bu maniler kaynaklarımızda el-muharramat fi nikah diye adlandırılır. Kimlerle nikah haramdır? Kimlerle nikah caiz değildir diye. Bu başlık altında anla anlatılır. Bunun da şüphesiz birincisi Nisa suresindeki aleykümheum diye başlayan ayet bunun yüzde 90'ını daha fazlasını ihtiva eder yani evliliği haram olanlar bir ayet içerisinde birkaç tane ondan istisna vardır gerisi hep o tek ayetin içindedir olur ayetle sabittir yani çoğu İnşallah ona geleceğiz yani kimlerle evlenilmesi haramdır caiz değildir kimlerle evlenilmesi ebedi haramdır veya geçici haramdır. İnşallah onları paylaşacağız. Agree. Dört. Uygun olmayan şart bulunmayacak. Uygun olmayan yani evliliğe uygun olmayan bir şart bulunmayacak. İzah edeceğim. Tamam. Nikah akdi geciktirici veya bozulmaya sebep olacak şartlar taşımamalı. Diğer akitlerde de vardır bu. Ben sana bu evi satıyorum ama içine oturmayacaksın. Devenin nalı. Ben evi niye alıyorum o zaman? Baba yadigadır. Kimsenin oturmasını ben kabullenemem. Ben bu evi sana satıyorum ama bu evi müze yapacaksın. Başka bir şey yapamazsın. Bu nevi şartlar o akitte de geçerli değildir. Burada da geçerli değildir. Mesele olarak ben evet diyorum ama annem babam razı olursa evet. Bu evet değildir. Gönüllü olduğunu beyandır. Bu kabul değildir. Sülalem razı olursa evet. Bir eş tutar, iş tutarsan evet. Okulu bitirirsen askerliği yaparsan evet. Bunların tesiri vardır. Yani ve benzeri. Bunlar nedir? Temenni ve meyilli, meyilli olduğunu gösterir. Ama bu nikah akdini oluşturmaz. Tamam. Bu nevi geciktirici, tekrar ediyorum. Geciktirici veya fesle sebep olucu şartlar olmayacak. Tamam. Bunları noktaladık. Bunlar inikat şartlarıydı. Zikrettik. Bir de nikah akdinin sıhhatinin şartları vardır. Deminki meydana gelme, oluşma şartlarıydı. Nikah akdinin sıhhatinin şartları var. Bunda da birinci madde, diğer in'ikar şartlarındaki bir şart, burada da aynı şarttır. Onu şey, ona değişik bir ifadeyle söyleyeyim. Ben bir... Evlenme manilerinin bulunmaması. Evlenme manilerinin bulunmaması. Demin şer'i mani demiştik. Yaklaşık aynı şeydir bu. Buna ne diyoruz? Evlenilmesi haram olan. Bir. Haramlığında şüphe olan. Birinci maddenin izahı. Haram olan, haramlığında şüphe bulunanlar ile... Başkasından iddet bekleyen kadınlarla evlenilemez. Şimdi şüphe bulunan ne demek? Akrabalık şüphesi var. Evlenme ihtima ihtimalli böyle bir şey var. Maalesef günümüzde bunu çok basite almayın. İnsan garip gibi nasıl akrabalık şüphesi oluyor? Günümüzde daha fazla sıkıntısı var bunun. Bir şey daha diyeceğim. Bir de misal olarak İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. Zina haramdır. Haram olan bir şey helale mani olamaz. Haram olan bir şey nimet kabul edilemez. Mahiyetinde bir bakış açısı var. Bu onun baktığı açıdan bakılınca çok doğrudur. Güzeldir, dikkat ve titizliktir. Ama ters taraftan bakılınca Hanefi'lerin itiraz ettiği bir maddedir. Çok doğru bulmuyor. Yani bu sözün ucu neticede bir insanın zinadan kız olsa evlenilmesine mani olmayacak gibi. Zinadan kızda meşhur nikahlı bir oğlanın evlenebileceği gibi bir netice çıkıyor bundan. Şimdi şafilerce de doğru olan bu nevi bir tehlikeye girilmemesidir. Evet ucu buraya da varıp dayanabiliyor. Yani o sözün ama netice bunun nedir? Evlilikte akrabalık ihtimali ve şüphesi vardır. Dolayısıyla böyle bir evlilik olmamalıdır. Böyle bir şüphe taşıdığı sürece. Onlarda da. Şimdi bunu biraz da şunun için söyledim. Şimdi Avrupa'yı düşününüz. Maalesef aynı anlayış ülkemize taşındı. Ne olur? Nikah, geçen ders demiştim. Şer'i nikah yasaktır bu ülkede. Zina serbesttir bu ülkede. Kim kimin çocuğudur, kim kimin neyidir, kim kimle akla bağlık kurmuş, kim nenin nesidir, trafik iyice karışıyor. Halbuki o nesep, aile yuvalarının ve bağlarının kurulması açısından da kıymetlidir ve değerlidir. Kim kimin çocuğudur, hangi sürerledendir, nesepi nereye gider, nereye dayanır. Meçhul kimseden nikah, yani nasıl diyeyim, babası meçhul, şimdi ne diyorlar? Bekar anne diyorlar. Zıkkımın kökü. Yani şu an. Netice itibarıyla yani vaktiyle düpedüz ona piç derlerdi. Piş demek ağır gidiyor. Şimdi ne? Yani bekar anne bilinen ne vesaire. Sonra ne olacak? Bunlar çoğalınca ne olacak? Kim kimin annesi, kim kimin kız kardeşi, kim kimin ablası, kim kimin abisi ve benzeri kim kimin işte nasıl diyeyim kızının kızı veya torunu şuydu buydu bilmem ne karışıyor. Ondan sonra al, al sana başka çıkacak püsküllü belalar çıkıp gidiyor. Bu madde Vaktiyle çok garip görünürken insanların nesebi, sıhhatli nesebi, şeret ve izzet atlettikleri bir zaman diliminde yaşadığımız devirlerde çok kıymetliyken veya e, bu nevi bir ekmatta o kadar ön plana çıkmazken şimdi nasıl çıkıyor? Şimdi çok daha ön planda, çok, çok daha tetiz olmakta bu konuda fayda olsa gerektir. Bir de şu var tabii en çok günümüzde de onun sıkıntısı halen devam ediyor, süt kardeşliği. Süt kardeşliği şüphesi varsa uzak durulmakta fayda var. İleride gelecek süt kardeşliği ile ilgili yine İmam Şafii rahmetullahi aleyh beş doyurucu emme süt kardeşliğini gerektirir diyor. Söyleyeceğim ben ona tamamen. Ama mesela yine onlara göre de e, Hanefilere göre de süt kardeşliği gerçekleşiyorsa evlenmemesi doğru olandır. Bir başka mezhep imamının görüşüne itibar etmek, dikkate almak o konuda da titiz davranmak mezhepler arası ayrıca müstehaptır. Değer verme manası taşır. Peygamber Efendimiz'e bir delikanlı gelmiştir. Evlilik eşiğindedir. Ya Resulat diyor, tam nikah akdedilecek bir kadın çıktı geldi diyor. Ben ikisini de emzirmiştim dedi diyor. Ya Resulat diyor, bu kadını kimse tanımıyor diyor. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, belli de değil diyor. Çok yani şuurlu diyelim, birisi de değil. Yani ne yaptığını ne etti, birisi birisi de değil. Bunu bilerek mi yapıyor, işte garezine mi yapıyor derler ya, onları ifade etmeye çalışıyor. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Bir kere söz söylendi diyor. Böyle bir vehim gelip ortaya atılırsa, bu şahsı bizim tekzip etme, yalan söylüyorsun deme hakkımız da yok. Böyle bir şüphe geldi, girdiyse hayır diyor. Bu ihtiyaç çünkü bu o zaman bunu hafif alabilirsin, evlilik gerçekleşebilir. Ama daha sonra evlilikle çıkan her pürüzün ucu buraya bağlanır. Bu hani insanın boğazına bir kılçık takılır ya, o kılçık bir türlü gitmez. Huzursuz eder insanı. Böyle bir kılçık gibi evlilik hayatının bütününü neredeyse huzursuz eder. Bunun gibi dolayısıyla ne olacak? Haramlığında şüphe bulunan insanlarla da evlenmek doğru değildir. İddeti inşallah yine geniş anlatacağız ama boşandıktan sonra bir kadın iddet bekler. Kocası ölen kadın da iddet bekler. Boşanmış olan kadın da iddet bekler. Bu iddet ya üç adet süresidir, ya üç aydır adet görmüyorsa, kocası ölmüşse dört ay on gündür. Bu devrinin içindeki evlilikte caiz değildir. İddet süresindeki evlilikte caiz değildir. Tamam. Kaç türlü iddet vardır ve onlarla ilgili inşallah kimler iddet bekler, kimler beklemez nasip olsa paylaşacağız. İki. Veli'nin izninin olması. Günümüzde bu yüzden kızların çoğu Hanefi oluyorlar. Geleceğim. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre Ebu Yusuf kim? Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Muhammed'den daha büyüktür. İmam-ı Muhammed onda da okumuştur. Ebu Hanife vefat ettikten sonra İmam-ı Muhammed Ebu Yusuf'da da okumuştur. Ebu Yusuf da İmam-ı Muhammed'de mutlak müştehit seviyesindeki alimlerdir. Ebu Yusuf'un devlet tecrübesi de vardır biliyorsunuz. Devletin bir numaralı alimi o olmuştur. Devlet tecrübesini de daha sonraki nesillere aktarmıştır. Tabii bir şey daha diyeyim. Ebu Yusuf rahimullah İmam-ı Muhammed'in de kadı olmasını istemiştir. Tam kadı arıyorsanız, gerçek hakim arıyorsanız o demiştir. Baskıyla i̇mam Muhammed kadı yapılmıştır. Kadı olmak istemiyor. Ve kadı olmak istemediği için Ebu Yusuf da kendisini işaret ettiği kadılığına sebep olduğu için Ebu Yusuf'a küsmüştür. Hocasına küsmüştür. Çünkü hocası Ebu Hanife rahmetullah'a da kadılığı kabul etmemiştir. Kadılığı kabul etme devletin yaptıklarını tasdik etme manasına geldiği için o da tasdik etmediği için, doğru bulmadığı için kadı olmamıştır. Bu uğurda kamçılanmıştır. Öyle basit kamçılanma da değil. Günlük yemek tayini gibi kamçı yemiştir. Celladı acımıştır. Gardiyan acımıştır. Gitmiş insanlara yalvarmıştır. Yani ne olur şunu razı edin. Ebu Hanife sabrediyor, sebat ediyor, kamçı yiyor cellada vurmaktan yani artık acır hale geliyor. Ne olur şunu razı edin. Şunların söylediğini söylesin. Bu azaptan kurtulsun diye. Kapı kapı dolaşmıştır. Kısaca böyle buna rağmen onun güclerdi dirence rağmen İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh icbar edilince kırılmıştır. Küsmüştür. Ebu Yusuf'a o istemiyordu. Neden onu buna sürükledin diye sorulduğunda da o gerçek bir alim ilmi yayılsın istiyorum demiştir. Bakış açıları kendi açılarından doğru ama işin tabii başka sebepleri de var. Başka sebepleri derken şöyle, İmam Muhammed maddi durumu iyi olan bir ailenin çocuğudur. Ebu Yusuf fakir bir ailenin çocuğudur. İmam Muhammed'in kadılığa da devlet yardımını da desteğe de ihtiyacı ayrıca yoktur. Yani biraz da orada oradan geliyor şey. Ama yani kadılığında da gerçek bir kadı olmuştur. Doğrusu o devirdeki insan şeyler de başta bulunan insanlarda ona şöyle hükmedeceksin veya şunu yapacaksın diye bir baskı yapmamışlardır. Biraz da Ebu Yusuf geçmiş günlerle o günleri bildiği için bu yüzden kade olmasını istemiş olsak gerektir. Ebu Yusuf göre dedik şimdi Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre ergenlik çağında olan bir kız kendi irade beyanı ile evlenebilir. Yani kendi kararı kendisi verebilir. Bir başka şekliyle söyleyeyim. İmam Ebu Hanife'ye göre ve İmam Ebu Yusuf'a göre ergenlik çağına girmiş bir kızın velisi olmadan kendi irade beyanını kendisinin dile getirmesiyle yaptığı nikah geçerlidir. Anlaşıldı? İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre kadınlar velilerinin izni olmadan evlenemezler. Onların delilleri daha kolay. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz La nikaha illa bi veliyyin buyurmuştur. Nikah ancak velinin izniyle geçerlidir demektir. La nefidir, yok demektir. Bütün cinsini yok kabul eder. Ancak velinin izni varsa var demektir. Bu hadisinde delili açık ve nettir. Buyur. Hadi, hadi. La nikaha illa bi veliyyin. Hadis kısa. Şimdi hadiseye kısa, mukaren değil ama kısa taraftan bakalım. Hadis bu kadar açık. Velinin izni olmalıdır. Doğru olan budur. Pekala neden o zaman Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ve Ebu Yusuf ergenlik çağına girmiş bir kızın kendi irade beyanıyla nikahı geçerlidir diyor. Bu hadise muhalefet değil midir? Geçen sene, yıl sonuna doğruydu, bir arkadaşımız meseleyi anlatmamak için şey yapmayayım. Bu konuda, sebetel hadis diyor, hadis var. Sahih, hadis sabit diyor. Ben de takıldım. Hadis sahih, hadis sabit, fıkıh sabit değil. Çünkü mesele, Nasıl elinizdeki bütün delilleri ortaya koyarak yoğurmaya, düşünmeye, mukayese etmeye, değerlendirmeye, ölçmeye, biçmeye de aittir. Üzerinde zihin yormaya da aittir. Şimdi Hanefiler şöyle düşünüyorlar. Ergenlik çağına girmiş bir insan ev satın alabiliyor. Yaptığı akit geçerlidir. Tamam? Elbise alabiliyor satabiliyor. Bütün yaptığı diğer akitler geçerlidir. Kendisiyle ilgili akit neden geçersiz olsun? Aldığı ev geçerli, sattığı ev geçerli, sattığı arsa geçerli, aldığı elbise geçerli. Kendi adına yaptığı akit neden geçersiz olsun? Bu insan akıl sahibi, bu insan irade sahibi. İslam'ın genel kaidesi, genel hükümleri bir insana akli dengesi yerinde olunca ergenlik çağına girince akla olgunlaşınca irade hakkı veriyor. Akitlerini geçerli sayıyor. Bu ana kaide gereği bu akde de geçerli olmalıdır. Tabi buraya götüren başka sebepler de var. Bu akde geçerli olmalıdır. Devam ediyorum. Bir geçerlik daha. Eğer bir genç kız bu şekilde kendi rıza ile bir akit yapmış evlenmişse biz bu evlilikte evlilik muamelesini zina mı sayacağız? Bu tarafı çok tehlikeli. Çok zor bir şey. Buna zina demek çok zor bir hadise. Çünkü akdini geçersiz sayarsak ucu zinaya varıyor. O zaman şöyle diyor. Efendimizin hadisi kıymetli. Değerini anlıyoruz. Ama muradı bu olmasa gerektir. Çünkü bu akit rıza beyanı ve şahitlerin önünde gerçekleşmiş ise Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerde ayetlerle de mehri tayin edilmişse ve benzeriyse bu akit geçerli olmalıdır. O zaman Allah Resulü'nün burada hadisten muradı nedir? Burada hadisten muradı velinin rızası değerlidir. Akitlerinizi sakın velinin rızasını almadan yapmayın. Evlilik saadeti bununla gelir, huzur bununla gelir. Bu çağdaki kızlar genellikle duygusal olurlar. Aket duygu üzerine bina etmesin. Siz insan olarak bir ölçüm biçin, velinizle bir değerlendirsin. Ondan sonraki ah yapın şeklinde velinin izninin, kıymetinin değerini ifade eden, son derece vurgulu ifade eden bir hadis olabilir. Tıpkı neydi olduğu gibi, La salat e illa bi fatihati'l kitab olduğu gibi. Namaz ancak Fatiha ile geçerlidir de olduğu gibi. Orada da böyle Fatiha'nın kıymetine vurgu yapılan bir hadistir. Burada da nikahın bunun İslam'da başka örnekleri de vardır. Bunun gibi Peygamber Efendimiz bazen çok vurgulu söylemek için bu üslubu kullanıyor. Dolayısıyla bu açıdan kıymetlidir. Şimdi gerisin geri dönüyoruz. Doğru olan bir nikah. Geçen derste de söyledim. Verinin de izninin olduğu, kızın da rızatının olduğu bir nikahtır. Tamam. Bu nevi hem verinin izninin olduğu, hem de kızın rızasının uyduğu bir nikah akdinde aile saadeti ve huzur daha çok yakalanır. isabet oranı daha yükselir. Bunun neticesinde bir veri ne yapmalı? Kızını razı olmadığı birisiyle evlendirmemeli. Bir kız da babasının, velisinin razı olmadığı birisiyle evlenmemelidir. Bu biraz da şu, maalesef. Babalar ve dedeler kamil şefkat sahibi sayılırlar. Ancak günümüzde arayışlar İslami ve huzurludan ziyade, bazen hatır gönül, bazen işte şuralıdır buralıdır başka şeylere doğru dalıp gitmeye başladı. İslami şuur aramak yerine başka türlü şeyler aranmaya başladı. Sıkıntılar var ama temel prensip hala budur. Bir şey daha bir yuvadaki saadet ve huzur sadece tarafların birbirini sevmesi ve yuva kurmasıyla sınırlı değildir. Ailelerin birbiriyle aynılaşması, anlaşması ve kaynaşması da yuvanın sahatine ve selametine tesir eder. Dış tesirler, yan tesirlerin bir yuva üzerinde kendini gösteren bir varlığı vardır. Olumlu veya olumsuz. Bu da bilinmelidir. Dolayısıyla ne oluyor? لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيِّنْ Hadisini hanefiler bu şekilde değerlendiriyorlar. Ama bilmeniz gereken nedir? İmam Malik ve İmam-ı Şafi'ye göre, velilerin izni olmadan nikahın geçersiz olacağıdır. Peygamber Efendimiz'den böyle bir hadis geldiği için hem hadisin gerçekleşmesi açısından hem de diğer imamlara göre de evliliğin sağlam bir temele oturması açısından nikahın velinin izninin bulunması doğru olandır. Tabi burada pratik hayattan gelen bir başka şey daha söyleyeceğim. Bazen kardeşlerimiz şer'i nikah kıyılıyor ya, işte, işte geline, damada veya siz siz 3-4 kişi gidin nikah kıyın gelin. Yani öbür nikaha giderken belediye salonunu dolduruyorlar, yani on, en az on on beş kişi gidiyorlar ama buraya üç dört kişi gidiyorlar. Bu şer'i nikaha değer verilmediğini, geçiştirici bir şey kabul edildiğini, asıl yerine konulmadığını, ciddiye alınmadığını gösterir. Bu doğru değildir. Nikah o nikahtır, öbürü deftere kayıttır. Bu gerçeği unutmayınız. Evet, 3 şahit veya ilan Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Epey duymuş millet bu ilan meselesine. Hocam nikahın ilan edilmesi gerekmiyor mu? Nikah ilan edilirse şahitler lüzum yok. Ne? Epey kültürümüz genişlemiş. Ama bilgiler hep kulaktan dolma. Ne ekmezse oturaklı değil. Şimdi şöyle şöyle diyelim. İlan edilmesi gereker diyenler şahitlik şartını koşmuyorlar. Anlatacağım ben isimlerini vereceğim. Şahitlik şartı koşanlar ilan edilse de olur edilmese de olur. Doğru olan edilmesidir. Çünkü düğün öyle olur. Yine ilan edilmesi şartı koşanlar şöyle izah ediyorlar. Bu düğünü bütün alem duyuyor, köy duyuyor, kasaba duyuyor, ilan ediliyor, işte davetiyeler dağıtılıyor, bugüne doğru çekelim. Şunlar duyuyor, bunlar duyuyor. Ayrıca şahitlendirmeye gerek yoktur çünkü düğüne gelenler de şahittir. İşte nasıym Ali ile Fatma evlendi. Herke herkes biliyorlar bütün bunları. Ayrıca şahitlendirmeye ihtiyaç olmasa gerektir diyorlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de deminki sıga üstü buyla. Burada da la nikaha illa bi şahiteyn diye var. La nikaha illa bi diye hadis-i şerif var. Buhari hadisidir. Hadis-i şerif sahihtir. Diğeri de sahihtir. Buhari'nin şahitlik bölümünde geçer istedik. Yani şahadet yani şahadet bölümünde geçer. La nikaha illa bi buyuruyor. Buna binaen cumhur yani Hanefiler, Şafiler ve Hanbeliler Nikah akdinin şahitler önünde yapılması gerektiği kanaatindedirler. Tamam. Şahitler ya iki erkek ya bir erkek iki kadın olmalıdır. Bu adet şahitlerin en az olma adedidir. Daha fazla olamaz mı? Bin kişi bile olur. Ta. En az olanı alt tabanı nedir? Ya iki erkek, ya bir erkek, iki kadın. Gene geldik. Kadınlar neden iki? Soruya. Dört kadın olmaz mı? Olmaz. Bir tarafta mutlaka bir erkek olacak. Pekala, kadınlar unutkan mıdır da? Bu şekildedir, unutkan değildir. Ama sıkıntı şu. Hanımlar canının istediğini unutur, istediğini hiç unutmaz. <gülüyor> Mesela buradan kaynaklar. Bir şey daha var. Hanıma yakışır. Duygusallık. Kafasının tası attı mı bu nikahı da zaten bir hayra yaramıyor, inkeye çıkar. Bazı şeyleri çok rahat söyleniyor. Öyle bir cümle söylemiş ki olan hadiseyi söylüyorum. Şey olarak, öyle bir cümle söylemiş ki aileyi parçalayacak bir cümle. Böyle bir şeye şahit olduğunla mı söyledin diye soruyoruz. Kafamın tasatlı söyledim diyor. Ya söyledin ama bak bir aile senin söylediğinden çatır diyor. Böyle bir şey var mı? Ne bileyim ben diyor. Şimdi yani bizim sormamıza da kızıyor. Şimdi böyle bir ateş olmayan yerden bir de duman çıkma şeyi var ya. O öyle söylediyse işin içinde bir yani adam pirelenmiş. Üstüne üstüne gidiyor. Yani o kadar kolay, yani sebep bu. Onunla küslüyse, hakikaten çok acı bir şey yaptıysa, yani kendisini yaralayacak bir şey yaptıysa, bir insan ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar vicdansız olursa olsun, yaptığı da ne kadar çirkin olursa olsun, sen neye şahit olduysan onu net olarak aktaracaksın. Bir de beyinlerin genelde şöyle bir şey var. O erkekte de var, kadında, kadınlarda biraz daha duygu fazla önem verdiği şeyi aklında tutuyor. Önemsiz kabul ettiğini siliyor beyinden. Veya netlenip bulanıklaştırıyor. Bu da çok. Yapısından kaynaklanıyor. Şeyden değil yani tekrar ediyorum. Daha önce de söyledim. Cenab-ı Allah üstünlüğü neye veriyor? Takvaya veriyor. Bir kadın mütteki olursa kocasından çok daha hayırlı olur mu? Bin kere bile hayırlı olur. Bunda şüphe yok. Ama mesela kaba kuvvette kim üstündür? Erkek üstündür. Renk algılamada dikkat kim üstündür? Kadın üstündür. Ben sormuştum bu kitabı niye göre sıralarsınız? Renklerine göre dedi. Aynı renk olan kitaplar aynı rafta durmalı. Şimdi bu bir farklı bakış algısı. farklı bir değerlendirme algısı. Bu da hanıma yakışıyor. Ama tekrar ediyorum yani duygusallık o şeyde. Yani hanımlar da galip. Ama nedir şey olarak? Cenab-ı Allah, "Fes tecabe lehum rabbuhum. Enni la udiyu amale amale amilin minkum min bekerin Kadın olsun, erkek olsun Cenab-ı Allah sizden hiç kim senin ameline sayyetmez. Ba'dukum <gülüyor> min ba'd siz birbirinizdensiniz diyor. Şahitlik noktasına gelince de böyle. Mesela cinayetteki şahitlik. Şöyle diyeyim. 10 tane adam evire çevire birini dövüyorlar. Adam belki de dövülmeyi 500 kere hak eden bir iş yaptı. Ama kadın fıtraten bakar, birinci derecede dövülen adam acır. O neden bu dayağı hak etti? Neden yiyor? Orası değil. Yani o içi gider, ona acır. Böyle bir yapı, yapı vardır. O açıdandır şahitlik, şahitliği. Neden öyle, neden böyle demeyin. Fıtrat bu. Öyle. Şahitler ehliyet sahibi olmalıdır. Yine ehliyet sahibi Ehliyet sahibi deyince parantajını açın. Ergen, akil yazın. Akil, bali yazmayın. Yıllar yılı akıl bali yazdık. Doğruydu o. Ergen, virgül, akil yazın. Baliğ ne demek? Ergenliğe ulaşan demek. Akil ne demek? Akil ne demek? Akıl, bali ne demek? Ergenliğe ulaşan mı demek? ergenliği aklı yarmış. <gülüyor> İkisini birine. Kör, kör kadının duasına benzedi. A ama kadına sormuşlar ne istersin diye. Bir yavrum olsun isterim demiş. Bir de evim olsun isterim. Bir de gözlerim görsün isterim. Ev istiyor. gözlerin görmesini istiyor. Bir de çocuk istiyor. Şey olarak, bir istekte de bulun demişler. Evimde çocuğumu görmek istiyorum. <gülüyor> Biraz önce, şimdi biz <gülüyor> akıl bari diye diye onu onun için takıldım söyledim. Yani ifade akıl bari doğru da akıl bari diye diye biz ikisini bir zannetmeye başladık. İkisi birbirinden ayrı şey. akıl demek akli dengesi yerinde. Bir çocuk ergen olmadan da bir yaşında, iki yaşında da, üç yaşında da akli dengesi yerindedir. Yedi yaşına gelince anasını, babasını fırıldak gibi döndürüyor zaten. Cengibedir. Ama aklı olgun değildir. Yani şu olarak. Biz ona ne diyoruz? Akli dengesi yerinde diyoruz. Tamam? Bâli ergen demek. İkisi farklı. Yani bir insan vardır, ergendir, akli dengesi yerinde değildir. Onun için ergen, virgül akil yazın. Dedim ki, bu ayrı ayrı, ayrı farklılığı anlıyorsunuz. Açık yüzünü gidip birleştiren nerede var öyle mi? Evet. Ne olacak? Ehli dengesi ehliyeti yerinde olacak. Ve ne olacak? Müslüman olmalıdır. Tekrar ediyorum şahitler ehliyet sahibi olacak ve Müslüman olacak. Şimdi evlenecek kimseler ehli kitap ise Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre şahitleri ehli olabilir. Yani evlenecekler Hristiyan veya Yahudi ise şahitler de kendi dinlerinden olabilir. Şimdi bu biraz şununla ilgili. Diğerlerinin de itirazı şu. Biz mahkemenin önünde bu insanlar İslam mahkemesine müracaat ederlerse Hristiyanların şahitliğini muteber sayacak mıyız? Meselesiyle ilgili. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, kendi dinlerinden olan insanların evliliğine kendileri şahitlik edebilirler diyor. Bu onunla sınırlı. Oradan şahitlik orada kabul ediliyorsa şurada da kabul edilir mi meselesine intikal ediyor. Ama onunla sınırlı tutarak kabul ediyorlar. Ediliyor. Ediliyor. Müslüman olmayanların nikahları, kendi dinlerince kıydıkları, evet. inanışlarınca kıydıkları nikah, nikah kabul edilir. Yani olmuyor. olmuyor. Olmaz. Hayır. İnşallah sorun bir şeyi daha hatırlattı. İnşallah ona cevap vereceğim. Şimdi şöyle diyeyim. Eğer onlarda kendi dinleri gereği nikahları geçerli değil ise o zaman kabul edilmiyor. Tabii İslam'a girdikten sonra Müslümanların nikahı Müslümanca olmak zorundadır. Tamam? Kendini. Hatta müşriklerin kendi aralarındaki nikah, nikah kabul ediliyor. Mecusilerin kendi aralarındaki nikah, nikah kabul ediliyor. Ancak mecusiler, zerdüştilerde bir başka sıkıntı var. Zerdüştiler ve mecusiler kendi kardeşiyle evlenebiliyor. Kendi kardeşiyle evlenebiliyor. Kendi annesiyle evlenebiliyor. Böyle bir bela ve musibetleri var. Bu kabul edilmiyor İslam'da. Şimdi gerisin geri döndüm yine. Soruna şey olsun diye. Eğer böyle olmaz. Mesela buna bu hükme nereden varıyoruz? İşte fıkıh da bu demek. Hükme nereden varıyoruz? Şuradan varıyoruz. Peygamber Efendimiz karı koca Müslüman olmuşlarsa bir insan onlara yeniden nikah kıymış mıdır? Kıymamıştır misalini söylüyorum. Hazreti Ömer'in eniştesi Sa'id İbni Zeyd radıyallahu anh hanımı Fatıma ile yani Hazreti Ömer'in kız kardeşi ile birlikte müslüman olmuştur. Bu insanlara yeniden nikah kıyılmamıştır. Çok açık. Başka da var da tanıdığınız için ona misil, misal vereyim istedim. Bunun gibi Müslüman olanlara veya Hristiyan da olsa İslam'a karı koca gelmişlerse geçmiş nikahlarına bilahen yuvaları devam eder. Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep ile damadı Ebu'l As'ın nikahı devam etmiştir. Ebu'l As çok şahsiyetli bir insandır. Zeynep bu da çok saadetli bir yuvadır. Yani birbirlerine sahipçe bir ailenin güzellikleri bu yuvada yaşanmıştır. Ve takdir edilecek güzelliktedir. Bir başka vesileyle yad ederiz yani inşallah. Ama ben ondan öte bir şey söyleyeceğim. Müşriklerin kıydığı nikah geçerlidir hükmüne. Kitaptan delil var mı? Var. Var. Bazen deliller direkt söylenmezler. Ne diyor? Hem de hiç beklemediğiniz yerden. Ahkam ayetleri sınırlandırılamaz diye bir görüş var. Ahkam ayetleri şunlar şunlardır. 150'dir, 250'dir, 200'dür. Sınırlandırılması doğru değildir. Görüşü daha oturaklıdır. Ahkam ayeti çok belli olanlar var. Net olmayan hiç ummadığınız ayetler var. Bunlardan bir tanesi. Tebbet ye de Ebi ve tebba. Ma ogna anhu ve ma ve Hanım diyor. Odun taşıyan hanımı. Fi ci omuzundaki urganıyla. Ebu Leheb'in hanımı müşriktir. Saldırgan bir müşriktir. Ebu Leheb saldırgan bir müşriktir. Ama ayet ne diyor? Hanımı diyor. Dolayısıyla burada ne alınıyor? Müşriklerin arasındaki nikahın geçerliliği. Aynı şekilde ES'ye içinde ne var? "Vemraatu Fir'aun" var. Firavun'un hanımı ifadesi var. Bu için bu ifadelerden ne oluyor? Müşrikler arası nikahın geçerli. Aynı zamanda demin de dediğim gibi Müslüman olarak İslam'a gelenlerin yeniden nikahları akdedilmemiştir Geçmiş nikahları meşru sayılmıştır. Ve böyledir. Geldik şimdi şeye. Buraya kadar neydi? Şahitleri paylaştık. İmam Malik rahmetullah aleyh de nedir? Düğünün ilanı şarttır duyurulmasıdır. Allah Resulü de duyurulmasını emretmiştir düğünü. duyurulduğuna göre herkes tarafından bu insanların evlendiği bilindiğine göre ille de akit yapılan mecliste şahitlerin bulunmasına ihtiyaç yoktur diyor. Şimdi buradan bir şey daha çıkıyor. Yani günümüzde her bir mezhep kendi içerisinde bir bütündür. Kendi boşluklarını kendi kapatır. Ama siz zikzak çizmeye kalkarsanız, Ebu Hanife'de ilan şartı yoktur derseniz, İmamı Malik'te de şahit şartı yoktur derseniz, ondan sonra gizli evlilikler başlarsa, dolayısıyla bu boşluk dolmaz ve karşılığında çok büyük bir vebal gelir. Ve deminki dediğim nesep kargaşası da gelir. Ama Malik ilere köder nezep kardeş kargaşası yoktur. Neden? Ali ile Fatıma'nın evlendiğini herkes biliyor. Düğün yapılmış. Herkese ilan edilmiş, duyurulmuş. Hanefilere göre de düğün yapılmadığını kabul edin. Yani şüphesiz %99,9 yapı yapılır. Ama en azından onlarda da şahitle, sicille, kayıtla nedir? Bu evliliğin yapıldığı sabittir, olmuştur, gerçekleşmiştir. Ama bunlarla oynamaya kalkarsanız ortaya İslam'a saldırı, İslam'da ciddiyetsizlik ve bozuklukları ortaya çıkar. Bu doğru bir davranış değildir. Tamam? Böyledir. Evet, bir dedik evlenme maniyle bulunmaması. iki velinin izni üzerinde konuştuk. Şahit veya ilan üzerinde de konuştuk. Dört, nikah akdinin ikrah altında olmaması. Nikah akdinin ikrah altında olmaması. Siz kaydedin ben söyleyeceğim. Çünkü ikrahı biz yanlış kullanmaya başladık. Senden ikrah ettim diyor. Yakas ettim manasına, nefret ettim, ikrah ettim diyoruz. İkrahın manası o değildir. İkrahın manası nedir? Yapabilecek gücü olanın, yapma ciddiyeti taşıyanın birisini ölümle veya ağza kaybıyla tehdidine denir. Aklımızda nasıl tutacağız diye... Gözler bakışlar onu söylüyor zaten. <gülüyor> Tekrar ediyorum. Yapma gücü olanın bir yapacak gücü var. Misal ora söylüyorum. Çocuk annesine kızmış. Niye ona şeker vermemiş? Seni öldüyeceğim diyor. Bu, bu, bu ikrah değil. Tamam. İki. Yapacak ciddiyeti var söylerken ciddi yani. Anneler bu sefer çocuklarına söyleyeyim senin bacağını kırarım diyor. Veya baba bu o ciddiyette değil. Anneler söyler yapmazlar. Daha acı şeyler de söylüyorlar. Eve kara haberin gelsin diyor çocuğun. Ondan sonra bir yerine diken batsa ilk koşturan o. Ya demin ki söylediğin neydi senin? Şimdiki yaptığın ne? Vallahi alem yani. İşte Tekre, tekre Dolayısıyla ciddiyet olacak. İnsanın nedir? Ölüm veya ağza kaybı tehdidiyle denilir. Mafyada para öde, ödemeyince ne yapıyorlar? Geliyorlar. Masaya parmağını kork, kart diye parmağının birisini keser. Bu birinci daha birinci parmak. Devam gelirse diğer parmaklar da gider. Bana. Aza kaybı ne veya ölüm tehdit olacak. Buna ne diyoruz biz? İkrah diye buna denilir. İkrah mülci ve gayri mülci diye kendi içine ayrılır. Şey yapmayın derinliğine girmeyeceğim. Mülci ikrah dediğimiz ciddi bu tarifi budur. Öbürü. Öbürü tehdittir. Yani şunu yemezsen sana küserim. Yani yapmazsan sana küserim ve benzeri gibi tehditler nedir? Ee, burada ikrah kabul etmiyoruz. Dolayısıyla ikrah altında yapılan nikah cumhura göre fasittir. Nikah altında yapılan nikah cumhura göre fasittir. Hanefiler gene yaramazlık yapıyor, geçerlidir diyorlar. Hanefilere göre geçerlidir. Bu şartlar altında, olsa mı Bu şartlar altında da olsa geçerlidir diyorlar. Bu doğru değildir. İcbar eden günahkardır. Şudur, şudur. Hanefiler hadiseye gene öbür taraftan bakıyorlar. Bir kızcağız, misal olarak ikrah altında, nikah akdini kabul etti, evlendi. Biz bunu zaniye mi kabul edeceğiz diyorlar. Hiç gene dokunuyor. Bundan doğan bir çocuk doğasa böyle bir şeyden nesepsiz mi kabul edeceğiz diyorlar. Hadiseye yanlış olduğunda ittifak var. Ama yine de bu nikahı geçerli kabul ediyor. Yani doğru. meyveleri ve devamı sebebiyle. Anlaşıldı mı? Evlilik akte bağlayıcı bir akittir. Tarafların muhayyerlik hakkı yoktur. Yok değil, 5 değil. Bunun için tamamlayıcı bilgi bu. Evlilik akte bağlayıcı bir akittir. Tarafların muhayyer hakkı yoktur. Bu çok önemli. Yani siz e, şu anda fark etmiyorsunuz ama ben izah edeceğim. Boşanma akti, akdi iptal değil yeni bir akittir. Bu da önemli. Boşanma, var olan bir akdi feshetmek değil, yeni bir akettir hukuku da ona göredir. Muhayyerlik yoktur ne demek? Alışveriş hukukuna gelmediğimiz için fazla bilmiyoruz. Ama muhayyettir, kabul etmeye ve reddetme hakkı demektir. Vazgeçme hakkı demektir gerekirse ya kabullenme hakkı demektir. Evlilik hakkında muhayyerlik yoktur. Muhayyerlik İslam hukukunda birkaç açıdan aketlerde vardır. İleride geleceğiz ama anlamak için muhayyerliği şimdi gidiyoruz. Alışveriş hakkında bir insan kusurlu mal almışsa iade hakkı vardır. Ben kitap satın aldım Sayfanın bir tarafı beyaz çıkmış. Bu mal kusurludur. Kitabı iade etme hakkım vardır. Tamam. Karşı taraf almıyorum diyemez. Ancak ben açtım. Beyaz sayfayı gördüm. Bunun sayfası beyaz çıkmış dedim. Fiyatı 10 lira. 5 liraya verirseniz alırım. Aldım. Gördüm. Razı olarak aldım. Geri getiremem o zaman. O kusurdan dolayı geri getiremem. Anlaşıldı ama ben selim diye tam diye aldım kusurlu çıktı gerisin geri getiririm. Adam dükkanın üzerine yazmış defolu mal satılır diye. Ben de oradan mal satın almışım 3 gün sonra bu defolu diye gerisin geri getirmişim. Bunda da geçerli değildir. Anlaşıldı? Ama ben böyle yazmayan bir dükkana girmişim. misal olarak oradan tişört satın almışım. Tişörtte defo çıkmış. Gerisin geri gelirim. Bu mal kusurlu derim. Buna hıyarul ayıp deniyor. Kusurlu mal muhayyerliği deniliyor. İade hakkım vardır. Karşı taraf almam diyemez. İslam hukukunda bir şey daha vardır. Görme muhayyerliği. Görülmeyen bir mal satın alınmış. Mal gelmiş. Görünce adam beğenmemiş. Çünkü görme çok şeyi değiştirir hiçbir tarif görmenin yerini tutmaz bak ev var evin 4 odası var ev 125 metrekare mutfa şu kadar metrekare misafir odası şimdi salon diyoruz o da demiyor 3 artı biryeört değil 3 artı bir anlamadım hala 3 artı bir. bir artı bir falan niye Ondan sonra şu şöyle Çünkü oraya kimse oturmuyor herhalde oradan misafir gelince hatırlıyor kapanıyor Rahmetli anneciğim benim yüzümden misafir odasını hiç kilitleyemezdi. Ya ben, ben, ben oturuyorum bu evde 40 yılda bir misafir gelecek en güzel odaya oturacak. Gelince o da bizim o otursun yani evin bir odası kapalı duracak. O da hep hayal ederdi ki ev terdip düzenli dursun. Gelince millet hemen tak diye oraya çabpsın olmadı. Şimdi geri odanın enge yarısı misafiri bekler. 40 yılda bir bir de misafir gelince fazla da hoşlanmamaya başladık. 40 yılda bir misafir gelecek, biz evin geri kalanında otururuz. Şimdi eh, ne oldu? Evin yatak odası şu kadar, şu şu kadar. Kuzeye bakıyor, güneye bakıyor, doğuya bakıyor, batıya bakıyor. Falan semtte her şey şey. Ama evi gördünüz, vazgeçme hakkınız vardır. Niye? Hiç beklenmedik şeyler değişiklisi bulur. Mahallesi değiştirir. Kuzeye, güneye bakması değiştirir. Metrekaresi uygundur ama yapılış şekli değiştirir. Kullanılan malzemesi değiştirir. Bazen komşu değiştirir. Hiç olmadı konu. Bazen mahallenin adı değiştirir. Bir mahallede bana oldukça da uygun İstanbul'a ilk geldiğim günlerde bir mahallede oturmayı mahallenin adı diye, adını bilmem ne mahallesi diye söylediler. Nereye düşüyordu? adını beğenmedi. <gülüyor> ben dedim öyle bir mahallede oturmam. O arada taşıdığı sürece oturmam. Şimdi bunun gibi hiç beklemediğiniz şeyler tesir ediyorlar. Onun içindir. Mercedes araba üzerinde anlaşmışlar. Ar araba Mercedes. Modeli şu. Onun stili şusu busu da var. İşte gövdesi bilmem nesi falan modeli diye şuydu buydu her şeyi tamam. Araba Almanya'dan geliyor Arabistan'a geliyor. Arabistan geliyor. Mekke'ye geliyor. Kadıncağız diyor ki ben bu araba arabaya binmem diyor. Her şey uyuyor. Vuruk değil. Boya orijinal. Şu oya boy rengi uymuyor. Demin renk algısı dedim. Rengi uymuyor ve kesinlikle kadın aklı. Ondan şu an taraf tutarak söyleyeyim. Kadın aklı. Neden? Arabanın rengi sarı. Vişne çürü olsaydı bir nerede? <gülüyor> Arabanın rengi sarı. O yıllarda da Türkiye'de de taksiler sarı değil damalıydı eskiden taksiya biliyor. Değişik renkte olabilir de kapı izalarında dama vardı. Ticari arabalar öyleydi. Arabistan'da arabalar, taksiler sarı. Almanya'da da sarı. Almanya'da zaten bu arabanın ucuz satılmasının sebebi de sarı renk olması. Yani adam onun için elden çıkarıyor niye? Yani gören şey orada Mercedes taksiler de var. Taksicilik yapanlar Mercedes'te kullanıyorlar. Bu da Mercedes arabanın rengi sarı. Kadın ben şimdi kiralık taksiye mi binip duracağım diyor. Haklı ha, haklara doğru, doğru değil. Ya bunu boyatın şey, boyatma da orada kolay değil. Trafikten müsaade alarak renk değişikliği basit bir hadise değil. Yani öncesi de araştırılıyor. Şurada bu vurdu mu, etti mi, bir şey mi yaptı da bununla boyayı değiştiriyor diye. Biraz sıkıntılı. Dolayısıyla bu araba dedim hakkı var. Böyle böyle. Yani bunu yapacak olan, rengini değişti birisine satın. Kısada 5000 riyal, şimdiki 2500 lira Türk parası eksiğine satmış oldu. Gene karlı zarar etmedi ama kadını almadı. Almayı rıza göstermedi. Buna hıyar ye deniyor. Görme muhayyerliği dolayısıyla böyle bir muhayyerlik hakkı var. Ancak bu muhayyerlikler daha da var. yani ona söyleyeyim. Türkiye'de bu muhayyerlikler ben Türkiye'ye geldiğim günlerde gelmişti. Görme muhayyerliği halen Türkiye'de yok. Kusurlu mal muhayyerliği var. Tüketici kanunlarının geldiği yıl gelmişti. Ekranda da profesörün bir tanesi neredeyse tepiniyor. Arkadaş diyor bu hak Avrupa'da 25 yıldır var. 25 yıldır biz neredeydik? Niye bizim ülkemizde gelmedi? Biz niye bu kadar geç kaldık ona tepiniyor. İnan insanın çıldırası geliyor. Beyninin de tasa atıyor. İslam hukukunda 1400 yıldır var. 1400 yıldır bu hak var. Kusurlu mal muhayyerli 1400 yıl var. Siz hangi cehennemin dibindeydiniz? Bu ha mecellede var. Açın bakın. Bizim ülkemizde var. Yaşadık, uyguladık. Şıkları var, detayları var. 15 gün içerisinde iade edilmelileri dediğiniz şeyin 15 günde bozulanı var. Pazarını kaybedeni var. Değer artanı var, değer azalanı var. Bütün bunların detayları bizim hukukumuzda var. Siz bunları geçiyorsunuz. Avrupa İslam hukukundan çalıyor, süslüyor, püslüyor maddelere döküyor, bize yeniden pazarlıyor. Kromda yaptıkları gibi biz krom en çok krom Türkiye'de çıkar, biliyorsunuz. Yani kromda Türkiye dünya birincisidir. Kromu biz topraktan çıkarız, tozunu toprağın temizleriz, Avrupa'ya satarız. Avrupa işler bize on katına bizim kromumuzu satar. Kanun maddelerimiz de öyle. İslam hukukundan çalınıyor, allanıyor, pullanıyor, boyalıyor, maddeleri dökülüyor, bize gerisin geri satılıyor. Biz de tüketici hakları neden geç aldık diye tepiniyoruz. Bunu şöyle, bütün bu haklar ne de nikahta yoktur. Sen defolu çıktın diyemez taraflar birbirlerine. Anlaşıldı ben seni önceden görmemiştim. Yani göreceksin, edeceksin. Birbirlerine horlayamaz. Böyle bir muameleye tabi tutma hak ve salahiyeti yoktur. Bu diğer akitlerden farklı yönlerindendir. İnsan onuruyla oynama manasına gelir. Doğru değildir. Onun için sözlülük devresi vardır. Onun için nişanlılık devresi vardır. Onun için insanın da sadece kıymeti, şekli değildir. Huyudur, ahlakıdır. Nice insan vardır güler yüzüyle, hoş sözüyle, tavırlarıyla, gayretiyle, samimiyetiyle, iştenliğiyle, şekli güzelliğe bin basar. Farklı meziyetleri vardır. Cenab-ı Allah insanı da çok farklı yaratmış. Yani insanda hani bir simetri güzelliği değil bir güzellik vardır. Simetri güzelliği ne demek? Ortadan çizgi at, sağ tarafla sol tarafın birbirine uyum güzelliği demek. Şöyle bir insan düşünün, ortadan bir çizgi çekin. Sağ tarafı farklı, yakışıklı. Sol tarafı farklı, yakışıklı. İkisi çık çirkin olur. <gülüyor> güzel olmaz işte. Ne kadar farklı olursa güzel olmaz. Dolayısıyla insan diğer şeylerle kıyas edemezsiniz. Şahsiyetiyle, onuruyla, ciddiyetiyle, olgunluğuyla, güler yüzlüğüyle, iştenliğiyle, nasıl diğer gamlılığıyla ve benzeri ve benzeri bir sürü hasletler yan yanadır. Bu nevi şeyler, muhayyerlikler tekrar ediyorum. Ne de değildir? Nikah hakkında geçerli değildir. Şimdi vakit de geldi ama şun, şunları kısaca söyleyeyim, ondan sonra noktalayalım. Sahih nikah akdinin gerektirdiği hükümler diye bir başlık adım. Yani nikah akdi sahih akidin gerçekleşmiş, var olmuş, gerektirdiği hükümler. Sahih nikah akdinin gerektirdiği hükümler. İzahını inşallah gelecek gelecekte yaparız ama maddeleri bir yazalım. Şimdi altına şartları tamam olan bir evlilik. Şartları tamam olan bir evlilik. Hukuken geçerli bir evliliktir. Böyle bir evlilik noktalı virgül alta inin A. Zifafı helal kılar. B. Mehir ve nafaka hakkı gerektirir. Mehir ve nafaka hakkı gerektirir. Mehir, daha önce söyledim, vurgulayayım. Birçok şeyler, mehri de neyden sayıyorlar? Nikah hakkının rükünlerinden sayıyorlar. Hanafiler rükünden sayılıyor. Ama nikah anında, akit anında mehirden söz edilmese... Hanefi'lere göre bu nikah geçerlidir. Neden geçerlidir? Mehri basit aldığı için değil. Mehri çok ciddi aldığı için geçerlidir. Ne diyorlar? Mehri Allah koymuş diyor. Kulun kaldırma silahiyeti yoktur diyor. Kul bunu akitte zikretmese bile vardır diyor. Anlaşıldı? Eğer akitte zikredilmezse mehri mitil vardır diyor. Akranları ne kadar mehir aldıysa, o kadar mehirde buna korunur. Hayır, sonradan akılları başlarına geldi de, biz şöyle bir mehir üzerinde surh olduk derlerse geçerlidir. Hayır öyle demezler de, iş hakime düşerse, hakim mehir misil deniyor buna. Mehir misil deniyor. Emsal mehir deniyor, mehir misil kor. Tamam. Evlilik akti gerçekleştiği an Mehir hak edilmiş olur. Akit yapıldıktan sonra zifaf olmadan şayet boşanma gerçekleşirse, mehrin yarısını vermek zorundadır. Yarı mehri vermek zorundadır. Nikah akdini kız bozarsa vermeyebilir. Bozan taraf kız olursa vermeyebilir. Ama bozan taraf nikahı erkek olursa mehrin yarısını verir. Tamam. Zifaf ve halvetten sonra mehrin tamamı hak edilir. Nafaka hakkı zaten yani evlilikte evlilik gerçekliği an ailenin nafakası kocanın üzerinedir. Sonraki hayatın içerisinde başka, yani adamcağız felç olur, şu olur, bu olur, aile sonra bakmak zorunda kalabilir, Yuvasını devam ediyor. Bunlar ayrı konular. Ama normal şartlarda bir ailenin nefakası erkeğin üzerinedir. Bu gerçek bilinmelidir. Bundan dolayı da, yani şimdi bir de eşitlikten bahsediliyor ya, madem eşitlik var diyorlar, o da baksın ben de bakayım. Bu nevi sıkıntılar da gördük. Kadın müracaat ediyor. Hocam diyor Evet, bir tane kibrit kutusu bile getirmez. Çalışmıyor da diyor. İş buluyorum diyor. Bir bahane bulup 15 gün sonra işten çıkıyor. Erkeğin çalışmaması bu sefer ya kadının çalışmaması gibi değil. Kadına dert oluyor. Yani fıtrata uygun değil. Şimdi çocuklar ne diyor? Çocuklarla arası çok iyi. Yani öyle anlatıldık. Sonra adamı çağırdım dayanamadım. Adamı çağırdım. Adamla konuşsanız gülersiniz. Şen şakrak bir tanesi. Adam iş yapmaktan başka her şeyi yapıyor. Hocam ya diyor onun aldığı para ikimize de yetiyor diyor. Niye çalışayım ben? <gülüyor> Çocuklarla oynuyor. Yatıyor yuvarlanıyor. Çocuklar da memnun. Memnun olmayan kadın. Hoca Kadın gitmiş müracaat etmiş memur. Müracaat etmiş Anadolu'ya tayin edeyim. Niye? Başı baş. Başka kendi haline kalırsa ne ile bilmiyorum diyor. Ben eve getirdiğimi o da yiyor diyor. Şu şey olarak oraya gidiyor ki çocuklarla baş başa kalsın, çalışmak zorunda kalsın diye tayinini istemiş. Neyse adamı çağırdım. Bakın dedim yani bir ailenin geçimini temin etmek zorunda erkektir. Hanım kazandığı parayı sen onu çalıştırmama hakkı da vardır. Kazandığı para kendine aittir. Sana bakmak zorunda değildir. Çocukların nafakasını temin etmek zorunda değildir. Sağlık, sıhhatini. Ciddi misin hocam? <gülüyor> Sahiden ben mi bakmak zorunda? <gülüyor> Şimdi izahı mümkün değil. yani. Kadının anlattığından daha fazlaymış. Ama hayatım bu. yani. Ama neticede tekrar ediyorum. Aileye bakmakla yükümlü olarak İslam erkeği mükellef kılıyor. Fıtratı, yaratılışı da buna uygun. Kadının yaratılışı ve fıtratı dış dünyaya çok fazla uygun değildir iş yapısına, sıcağı soğuğa, tahammülüne, ya onun bunun işte sitemli laflarına. Şimdi kadın sekreterler, kadın çalışanlar TCdir Neden? Karşı gelemiyordu ondan. Uygun olduğu için değil. Bir yerde konuşma yapılıyor. Bir mobilyası satan dükkanda. Kadıncağız haklı ama ısrar ediyor. Yani orada çalışan kadın ısrar ediyor. Israr edince karşı taraf bu işi bilemişsin. Tak tak tak izah etti ona. Olmaz dedi. Kadın geri adım atamıyor. Şey oluyor. Oradan ayrıldı. Ben gerisini anlatayım görmediğim bölümü. Gitti içeride aldı aldı. aldı gözlerini sildi bir daha geldi. <gülüyor> orada şey yapan, karşı da çıkamıyor. Edemiyor gidemiyor. Sonra razı oldu. Sonra da öğrenmişler ki adam haklı yani esasen. Ama bir erkek olsaydı orada kavga da çıkarırdı. Bu tip şeyler istenmediği için kadınlara en çok sekreter şu bu işlerde çalışılmaması karşı çıkamadıkları için. Alttan almak zorunda kaldıkları için ve benzeri. Kadın ne olur? Gider içeride ağlar. Kendine nasıl diyeyim? Sekreterlik yaptığı yerde birisi ona bağlırsa kenara çekilir ağlar, göz açısını siler, yola devam eder. Bu tip şeylerden dolayısıyla fıtratan buna çok uygun değil. Çalışmak zorunda kalabilir. Ona göre işler var. Hasta kadının doktoru bayan olmalıdır. Dolayısıyla çocuk, çocuk tababetinde yine onlar var. Bazı işler var kadına uygun olan. Ama bütün bunlar kadını evden koparmadan yapılmak zorundadır. Ona göre kadınlara yarım gün çalışma mı ne ve benzeri şeyler getiriyor. Yerinde bir davranış. Yani ben olsam bütün kadınları 5-6 saatten fazla çalıştırmam. Hem kadın çalışma ona göre de ücret versin. Biraz da kayırırsın. Hem çalışan oranı yükselir. Hem de evinden, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan koparmazsın. Tekrar ediyorum evin ona ihtiyacı vardır. Çocukların ona ihtiyacı vardır. Evdeki yaşların varsa ihtiyacı vardır. Evin duvarlarının, perdelerinin ona ihtiyacı vardır. Erkekler eve baksalar da, bulaşa yıkasalar da hep gelip gerisini halledecek diye bakarlar. Bütününe sahip çıkmazlar. Böyledir. Evet. C. Evliliğe dayalı sıhri hısımlık doğurur. Evliliğe dayalı sıhri hısımlık doğurur. Yeni akrabalar zinciri oluşur yani. Sıhri hısımlık. hısımlık. ne demek? Evlilik yoluyla gelen akrabalık demektir. Dört. Mahremiyet oluşturur. Yazın da bunları sonra izah edelim. Parantez içerisinde kayınpeder ve kayınvaride ile Mahremiyet oluşması gibi. E. Bu evlilikten doğan çocukların nesebi sahih olur. F. F. Karşılıklı miras hakkı doğar. Derse noktaladım, izahları haftaya. Soru bir. Daha önce yalnız ee, cevapladığım bir soru. Resmi nikaha kadar yan yana gelince günah olmasın diye şer'i nikah şahit olup ilan olmadan yapılıyor. Bu nikah geçerli midir? Bu şer'i nikahın değerini azımsama değil midir? Sadece şekli olarak şer'i nikah kıydırmak şer'i nikahın değerini azımsamadır. Kıyan hocaların da adet yerini bulsun gibi kalışlı, kalıplaşmış cümlelerle nikah kıyması aynı hafife almadır. Resmi nikaha kadar şer'i nikah yapılsın bu faydalı olur mu olmaz mı cümlesine gelince faydası kadar en az zarar da vardır. Yani zarar oranıyla fayda oranı yan yana koysak inanın neredeyse dengeli geliyor belki zararı daha çoktur. Bunu şöyle diyeceğim. Şer'i nikaha önem verilerek hakikaten yeterli aile fertleri gelerek o mecliste akit yapıldığını, nikahın bu olduğunu şuuruna vararak kıyılırsa bu nikah elbette ki geçerlidir. Her türlü geçerlidir. Öyle yapılmalıdır. Ondan sonra bu nikahın gereklerine de riayet. Yani şunun için oluyor bazen kızcağızın akraba tarafında kimsesi bulunmayabiliyor. Veya babalar çok meşgul oluyor, gelip, gelip gidecek. gidecekler, koltuk beğenecekler, ev beğenecekler, ev bulacaklar. Bazen onlara düşüp sıhhi muayenelerini yaptıracaklar, evrak tamamlayacaklar. Bütün bu durumlarda vebal olmasın, ikide biri de başkalarını meşgul etmeyelim diye şer'i nikah ciddiyet içerisinde kıyılırsa tamam bir şey demedik. Ama şöyle bir şey var. Bu nikah şekli kıyılıyor. İkincisi bu devrede taraflar koltuk beğenirken, şu beğenirken, malzeme beğenirken, eşya alırken aralarında bir cıngar çıkıyor. Ondan sonra ben seni başkasına ayar etmem diye erkek de boşamıyor. Bu hiç de az değil, hiç de basit değil. Nikahı elinde silah olarak kullanıyor. Ondan sonra gelip senin kapını çalıyorlar. Hocam bunu. Onu onun için daha önce de söyledim. Bu nikah ciddi kıyılmalı. Kıyarken de erkeğe bunu kötüye kullanmaması konusunda tembihde bulunmalı. Gerekirse boşama hakkının birisi kıza verilmeli. Kız da boşama hakkını kendi isterse acaba kafasında bir şey mi var bunun? Şimdiden boşama hakkı istiyor şeklindeki bir vehme sebep oluyor. Olmaması için bunu kız teklifi değil. Belki de o iki kıyan insan teklif etmeli. Çünkü tekrar ediyorum bu şekilde ben onu saymam deyip de boşanmadan gidip başkasıyla evlenen de hiç az değil. Bu da var. İyiye de kullanılıyor, kötüye de kullanılıyor. Bu hoş bir yol değil. Doğru olan bu nevi maniler yok ise Kızın yanında gelebilecek, eşya alımında, satımında gelebilecek şey var ise e, ne olmalı? Yani onlar gitmeli, alınmalı, gidilmeli. Şer'i nikahta, diğer nikah, nikah, sicil kaydı diyelim ona yakın bir veya belediye nikahı diyelim isterseniz. Belediye kaydı, ona yakın bir zamanda kıyılması ve ciddiyetini de ondan daha ciddi şekilde koruması doğru olandır. Hocam araya bir duyur alabilirim, özür dilerim ya. Ee, fıkıh, biz biliyorsunuz atölyeler kurduk. Ee, geçen hafta hocamız kürsüden bahsetmişti. Ee, fıkıh atölyesi ile alakalı inşallah Kasım ayı ortasına kadar okunması gereken kitabın adını söylüyorum. Ee, fıkıh Dersleri Orhan Çeker. Ensar yayınlarından kitabı buradan da alabilirsiniz dışarıdan da alabilirsiniz. Bir hocam 3 hafta var ya ben şöyle bir hesap ettim. Yanlış anlaşılma olmasın 3 hafta var. 28 Ekim'de dersler başlıyor. Bugün 6 Ekim mi? 28 6 eşittir 22. 3 hafta, 3 hafta yapıyor. Ya son iş 28 Ekim pazar günü dersler başlıyor. Ona göre e, gelip de mağdur olmayın. 1 hafta sonra. 28 Ekim 1 hafta sonra. <gülüyor> 28 Ekim'de o var. O Ekim. karışmıyorum. Hocam 28'i diyorum. <gülüyor> 27 Ekim'i demek istiyorum. <gülüyor> tamam 27 Ekim'dir. Özür diliyorum. 27 Ekim pazar günü. <gülüyor> Bu son değişiklik. Bir daha da ona göre tamam. <gülüyor> İki. Uzun süre nikah kıyıp aynı evde kalmayan yani ailesinin evinde evli değilmiş gibi yaşayan insana nikahı geçerli midir? Nikah devam eder. Yani bunu evli, e, yemine dayalı yapmıyorsa nikah devam eder. Tabi e, nafaka bağıydı, diğer hukuklar, işlenilen günahlar ve benzeri ayrı bir nikahın önemini azımsama değil midir? Evet nikahın özel önemini belli bir derece azımsama aile e, olmanın vasfını ve hukukunu yerine getirmemedir bu. Hanefi mezhebine mensup bir kişi diğer mezheplerin e, uygulamalarını yapabilir mi? Örneğin şafiyle namazda elleri kaldırması gibi doğru değildir. Bunu zaman zaman şey yaptık tek mezhep üzerine yürümek daha doğrudur. Bir başka mezhebin görüşüyle hangi şartlarda amel edilir? Kitaplarımızda resmin müftidi bir bölüm vardır. O çerçevede yapılırsa iyi olur. Bu e, şöyle diyeyim başka mezheple amel etme, pratik olarak isimlendirmek gerekirse anormal gaza basıp veya frene basıp şerit değiştirmeye benzer her an trafik kazası çıkarabilir. Aynı istikamete giden trenin birisinden öbürüne geçmek istiyorsanız oradan oraya bir köprü kurulmalıdır gerekirse tünel koy, emniyet tedbiri almalıdır öyle geçilmelidir. Tirenin penceresinden öbür tirene atlamaya kalkarsanız rayların arasına düşebilirsiniz. Bu ne yazık ki e, basite alınarak sık uygulanmaya başladı. Doğru, doğru değildir. Evet. İlk boşamada daha boşamaya gelmedik. Daha dur durun. İlk boşamada, yani nikahı kadın bozdu, nikahı kadın bozunca inşallah geleceğiz, nikahı kadın bozursa ba'in nikah olur, yeniden akit yapılması gerekir. Kadın boşamışsa bir nikahta ba'indir, yeniden rızası olmadan, e, yeniden akit yapılmadan, mehir tayin edilmeden nikah olmaz. Anlaşıldı, geleceğiz inşallah boşamaya. Gayrimüslim ile evlenilmesinin İslam'da hükmü nedir? Evlilik yasaklarında gelecek. Bir kadın gayrimüslim hiç kimseyle evlenemez. Eh kitabı olsun olmasın. Kızın ve kız annesinin rızası olmasına rağmen erkek annesinin razı olmayan fakat uzun sürede devam eden bir işi de harama düşme korkusuyla nikah kıymak isteyen erkeğin annesine tavsiyeniz nedir? Tavsiyemiz şudur, sözünü dinlediği, değer verdiği bir insan otursun onunla uzun uzun konuşsun. Yani bu nikah mani değildir. Nikah kıyılmysa ondan daha... Anne nikah kıyılsın mı yoksa annenin dediğim olsun? Nikah kıyılsa geçerli midir? Evet geçerlidir. Veli deyince, velinin rızası deyince kız açısından değerlendirilir. Erkek açısından değerlendirilmez. Yani veli Nikah Ama yani anne gönlünü alınması doğru olandır. E, duasının alınması doğru olandır. Bir büyüğün onunla uzun uzun konuşması sebeplerinin ciddi midir? Nedir? Neden razı değil? Öğrenilmesi ve kendine izah edilmesidir. Mesela bazen sadece duygusal meselelere dönüşüyor. Bu doğru değildir. Mut'a nikahı nedir? Geleceğiz inşallah. Haftaya, haftaya bu mut'a mut, an anlatacağım. Mut'a... Evet. Mut evet. mut <gülüyor> <gülüyor> oh, affen. Ah Ka kaç hafta sonra? 20. Hanefi ama o zaman izah edeyim inşallah. Hanefi mezhebinden olmama rağmen diğer ehli sünnet mezheplerinin dediği veli rızası şartı hükmü daha yakın geliyor. Bu itibarla Hanefi olmama rağmen kabul etmenin hükmü nedir? Aliül aladır. Yani bakın daha önce bir şey söyledim. Ben Hanefiyim. Diyelim ki Hanefilere göre velinin rıza şartı yoktur ama ben velinin de rızasını alarak yapıyorum. Dört dörtlük yapıyorsun demektir. Hanefiler demiyorlar ki velinin rızasını alma diye. Alması çok daha güzeldir. Anlaşıldı? Aynı zamanda bir başka mezhebin muhalif olduğu bir konudan kurtuluştur. Anlaşıldı? Bir başka alimin sözüne zıt olursa sıkıntı çıkar. Bir alemin, başka âlimin sözünü de yerine getirerek nikah kıyılıyorsa bu daha sağlamdır. Buna misal veriyorum. Hanefiyle göre başın dörtte biri mes için yeterlidir. İmam Malik başın bütünü mesedilmelidir diyor. Ben başımın bütününü mesediyorsam Ali Yüle olur. Anlaşıldı? Bunun gibidir. Gerek akrabalarla gerek tanıdıklarla haremli selamlık nasıl olmalıdır? Hmm. Bay olarak Allah bayan olarak mı? Bay olarak eşim akrabalarla aynı mecliste bulunabilir mi? Şimdi daha önce de söyledim, tesettür iki türlüdür. Hadiseyi iki türlü değerlendirmek lazım. Ben misal olarak söylüyorum. Şöyle bir sorusu olsa bana, bir bayan olarak ne olur sokakta geziyorsunuz, sokaktaki diğer erkekler de var, diğer erkekler bulunuyorsunuz. Bir dükkana giriyorsunuz, dükkan sahibi erkek oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Veyahut da işte birisine gidebiliyorsunuz, bilgi alabiliyorsunuz, orada erkekler de var ve benzeri ve benzeri. Buradayken erkeklerle bulunmak veya erkenin bulunduğu dükkanı girmek olmuyor da, bir ailenin içerisine erkek misafir gelince onun yanına da biz aynı şekilde tesettürlü elbiseyle çıksak, niye bu kötü oluyor veya niye uygun değil? Uygun olamaz mı? Aynı şekilde olamaz mı? Bu tesettür meselesi değildir, tekrar edeyim yabancı sokaktaki giyim gibi bir dükkana girilen giyim gibi değildir. Bu ikinci bir meseledir. Bunun adına ihtilat deniyor. Karışıklık deniyor. Aynı şahıslarla aynı mecliste oturup kalkmak, konuşmak, sık buluşmanın adı nedir? İhtilattır. İhtilat uzun olunca zarar verir. Mecliste oturuyorsunuz. Çaylar geldi konuşuluyor. Bir için aklına köyde yaşanmış bir fıkra ya bir hadise geldi onu anlatıyor. Birisinin aklına ondan bir fıkra geldi, hep birlikte görüşülüyor. Bazen hiç olmadık birisinin söylediği lafa devreye giriyor ve benzeri bu gide gide gide gide hem örselenmeye sebep olur hem cüret, karşılıklı serbest konuşma cüreti ortaya şey yapar. Bayan söylüyor, bayanın söylediğine o cevap veriyor, bu cevap veriyor. Bu giderek samimileşmeye, samimileşme de zihniyetlerin serbestiyete dönüşüyor. Bu doğru değildir, yanlış olan budur. Bu dairede olunca da böyledir. Yani müşterek çalışma yerinde de böyledir. Bu evde de böyledir. Evde daha samimi orta, ortam olduğu için daha tehlikelidir. Bu yüzden bir misafir hele de yakınından, köyünden, aka birisi gelince hoş geldiniz diyebilir. Ama hanımlar ayrı oturmalıdır. Doğru olan budur. Erkekler ayrı oturmalıdır. Bu ihtilattan uzak durulmalıdır. Evdeki samimi ortamlarda farklı şeylerin konuşulduğu ortamlarda aynı yerde bulunmak doğru değildir. Üstelik hanımların konuşacağı meselelerle erkeklerin konuşacağı meseleler de aynı değildir çok defa. Bu fıtrata da çok uygun değil. Nefis istiyor ayrı mesele ama fıtrata uygun değildir. Erkekler bir araya geldi mi sağ olsunlar başka meseleleri yok futbol maçından konuşuyorlar. Teknik direktörü yani, Galatasaray Fatih'in termin işine son vermeli miydi, vermemeliydi mi? Uygun mu değil mi? Şu oyuncu oynatmalı mıydı, oynatmamalı mıydı? Yani orada akıl öğretiyorlar, bilinen ne alıyorlar, bazen hiç bomboş konuşmalar. Hanımlar da bir araya toplanıyorlar falan yerde çok güzel bir perdeci var. Perdenin güpürleri şöyle. Ya bu ona yakışıyor. Yani öbür erkeklere yakışmıyor öyle diyeyim. Yani bir kim oynatırsa oynarsın, kimin ne olursa ne olsun da ciddi konuşulan, ciddi olduğu zamanda meseleler aynı değil. Bir bir şey daha söyleyeceğim. Erkek erkek fıtratı üzerine kalırsa doğru. Kadın da kadın fıtratı üzerine kalır. Bu nevi karışıklıklar kadınlarda erkekleşmeye doğru, erkeklerde de kadınlaşmaya doğru bir meyil arttırıyor. Ciddiyet sartılıyor, çizgiler netliğini kaybetmeye başlıyor. Birçok boşanmanın alt temelinde de bu sıkıntı yatar. Bunun daha uzantıları var. Yani ma maalesef o açıdan çok doğru bir de davranış değildir. Onun için e ihtilat açısından erkek ve kadınların aynı meclislerde oturup kalkmaları tesettürlü olsalar bile doğru değildir. Haram ile caiz arasında arasında ne fark var? Bu Buyur. On... Geldi, vermezdi, evet. Haram var. ile caiz arasında uçurum var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi caiz geçerlidir. Meşrudur. İslam'a uygun demektir. Haram ise yasak demektir. Haram demektir. Yani haram ile caiz değil belki ola, ola birbirine. Caiz değilin sadece. Caiz değil mekruh olabilir. tahrimen mekruh olabilir. Doğru değil ve haram olabilir. Yani e, caiz daha geniş mana. Caiz değil, daha geniş mana. Caiz de farz olabilir, sünnet olabilir, müstehab olabilir, mekruh olabilir, hatta mubah olabilir. Caiz kelimesinin altında. Onu, onun için daha geniş manalıdır. Sağ olun. Yahu yazınızı ben değişik yazıları iyi okurum ama zor, zor okuyorum. Ha borçlanarak, borçlanarak taksitli veya kredi kartıyla kurban kesmek uygun mudur? Bazı sivil toplum kuruluşuna cemaatler kurban kestirmeye razı etmek için taksitle dahi olsa kesin diyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir, kurban kesmek zekat verebilecek insanlar üzerine vaciptir. Sadece arada üzerinden yıl geçme şartı yoktur. Anlaşıldı Maddi durumu zayıf olan insan kurban kesmek zorunda değildir. Ama maddi durumu zayıf, yine de kurban kesiyor. Caiz midir? Caizdir. Tamam. Bunun için borç alabilir mi? Borçlusunu, kendine borç veren insanı mağdur etmeyeceğine inanarak borç alıyor da yapıyorsa gene durum. Ama başkasını mağdur ederek borç alıp da yapıyorsan bu doğru değildir. Borç aldığın insana zulmetmiş olursun. Oradan vebal kazanırsın. Taksitle almada da böyledir. Taksitini düzenli ödeyeceksen yani olabilir. İnsan e, bu ben kurban kesmek istiyorum. Evet üzerime vacip değil ama bunu kesmek istiyorum diyebilir. Bir de insanların durumu birbirinden değişiyor. Biz Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'nin şartları bizi çok zorlamıştı. İstanbul'a geldik depremin arkasından yani çok zorlamıştı yıl kurban kesemedim. Kesecek durumumda işte yoktu yoktu. Kesmem hatalıydı. Aynı sıkıntılardan dolayı. Hatalıydı. Ama aileden telefon edip sormuşlar. Bu sene ne kestiniz diye. Biz kurban kesmedik deyince bütün sülale ayağa kalktı. Nasıl haber vermezsiniz? Nasıl şöyle fırtınalar esne işte şöyle oldu. Ya ben haber verme zorunda değilim kimseye halimi durur mu? Ama yer yerinden oynadı. Ondan sonraki 2-3 yıl daha kesecek durumda değildi, kesmet zorunda kaldık. Niye sorarlar diye. <gülüyor> Şimdi bunun gibi insanların hali birbirinden farklı. Yani şöyle şöyle diyeyim, böyle diyeyim. Yani netice itibariyle onun için diyemiyoruz. Ya Yaşadığımız için de diyemiyoruz. Ama insan hem kendi mağdur olmamalı hem de başkasına mağdur etmemeli. Tabi İstanbul'da asıl bir başka derdimiz daha var. Birisine geçen yıl mıydı, şey olarak kurban göndermiştik. Sonra öğrendik ki kim muhtaçiyetleri bilinen birisi, yani çevreden haliyle, tavuğuyla muhtabilenini bir tek kurban etimizden gitmiş. Öğrenince iki kat üzüldük. Keşke daha çok fazla gönderseydik. Biz komşularımızı unuttuk. Bir de yurt dışına gide gide kurbanlar, yurt içindeki insanları da kaybettik. Öyle diyelim. Yurt dışına gitmesin demiyoruz. Ama kurbandan işte ben kim uğraşacak onunla? Vereyim parasını geçsin gitsin. Bir de yurt dışında daha da ucuz kesiliyor. Öyle de gitsin. Böyle diye diye kendi içimizdeki insanları biz kaybetmeye başladık. Yani komşuluk hukuku bununla güçlenir. Bununla mağdurlar hatırlanır. Bununla dostlar hatırlanır. Bu arada bir yerde bir sene insanın manzara neydi tabi bilemiyorum ama insanın bazen işini burkuran manzara yaşıyorsunuz. Durakta duruyorum. Otobüs gelsin diye bekliyorum. Evlerin üzerine kar yağmıştı, erimiş. Ama aradaki bir evin üzerindeki kar erimemiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? O evde soba yanmadı demektir. O evde soba yanmadı demektir. Bazen çok şey anlatıyor. Onları da o görmeyi unuttuk. Evliği için kızın evinde ilk görüşmelerde odada yalnız ama kapı açık bir şekilde görüşmek uygun mudur değildir yani görme konuşup sohbet etme değildir. Görmen içindir fıtrat fıtratı kabul ediyor mudur. Ondan ötesi değildir. Ben onların ne istediğini, ne yapacağını, işte ne iş yapıyor, şoyu öğreneceğim, ne zevkleri, nelerden hoşlanıyor, nelerden bunların hepsi aldatıcıdır doğru değildir. Doğru olan tarafların birbirlerini net olarak görmeleridir gerisi değildir. Bir erkekle dışarıda açık alana tek başlarına görüşmeleri uygun mudur? Yine çok doğru değildir. Yani uygun olabilir ama görüşme ayrı. Görüşme neyi ki? Arkasından neyi getiriyor? Evet. Dışarıda evden de dışarıda biraz da şudur. Yani bazen birbirlerinin gördüğünü bilmeden görmek daha doğrudur. Niye? Görüştü, edildi, buluşuldu. Ondan sonra da tamam hoşlanılmadı. Bu yaralayıcıdır belli bir oranda. Ama görme, farkına varmadan, o farka varmadan görmek bu da daha doğru bir davranıştır. Erkekle kızın evlilik kararı aldığında kızın babasının gereksiz bir sebepten dolayı erkeği istememesi hususunda ne yapmalı? Babasının sözünü dinlediği, görüşlerine değer verdiği bir insanı konuşup dertleşerek babasının üzerine salması gerekir. <gülüyor> doğru olan yani bu evlilik neden istenmiyor? Yani şöyle değil, şartlarda bazı şeyler var. Yani insan kaliteli insan bulmak o kadar kolay değil. Kaliteli eş bulmak kolay değil. Şartlara uygun insan bulmak değil. Babasının görüşü sebebi ne? Bazen babası da haklı olabilir. Babası da haklı olabilir. Keşke insan... Bazı kanaatler serdettim. Ben kendi hayatımda biliyorum. Yani beni bu konuda haksız çıkarın dedim. Özellikle şirket kurmalarda şurada burada geliyorlar. Beni haksız çıkarın. Size bir ömür boyu dua edeceğim. Keşke şöyle değil, diye de diyorsunuz? Yine dönüp dolaşıyor. Aynı iddialar büyük ama iş o noktaya gelince neticelenmiyor. E, bu nevi sebebi nedir? Nenin nesidir? Hangi şeyden dolayı? Şimdi bunları öğrenmek lazım. Kız babadan çok korkuyor ama herkes, bu işte doğru olan nedir? Tekrar ediyorum. Yani evliliği hürmet duyduğu, sözüne değer verdiği bir insanla konuşmaktır, konuşturmaktır. Onun gerekçelerini öğrenmektir. Evlilik görüşmelerinde kaç kere görüşme hakkımız vardır? Bir kere. Görüşmelerden sonra telefona görüşmek uygun değildir. Anaların, babaların telefon faturasına yazık. Çünkü kısa şöyle bir vehme kapılınıyor. Bunu daha önce de söyledim. Beni bak bugün aramadı. Demek ki o kadar sevmiyor. Her gün arayacak, her gün yarım saat konuşulacak. Sonra faturaları kim okuyacak? Anne babalar ödeyecek. Kendilerini çalıştırırken. Bu, bu doğru değildir. Yani görüşmeler, daha sonraki görüşmeler, yani bir görüşmede bazen insan utanıyor olabilir. Şimdi utanma da fazla kalmadı ama utanıyor, bakamamış olabilir. Şu daha sonra görmek istiyorum. Yani ben o zaman bakamadım, çekindim deme. Bu haklı, haktır. Ama bundan öte temelki dediğim ki, yeniden buluşmalar doğru değildir. Telefon görüşmelerinde lüzumuna bina olmalı. Başlangıçta böyle konuşulmalı. Büyükler de böyle tembih etmelidir. Yani bir şey alınacak, bir şey verilecek, bir şey olacak ciddi bir sebebi olunca görüşme olmalıdır. Ben onu arayayım, o beni arasın şeklinde olmamalıdır. İlk görüşmelerde evlilik için normal ev kıyafetiyle erkeğin karşısına çıkmak uygun değildir. Uygun mudur diye soruyor, değildir. Ve erkeğin böyle bir şey istemeye hakkı yoktur. Veya nikah olmadan nişan olursa kıyafet nasıl olmalı? Dış dünyaya çıkılabilecek kıyafet olmalı. Anlaşıldı? Bizim için hayırlı olan mehir ne olmalıdır? Peygamber Efendimiz az olana dua ediyor ama günümüzde ciddi bir rakam olmalıdır. <gülüyor> Milletin mal varlığı çoğaldı. Lüzumsuz eşyaya dünya kadar para buluyorlar. Bu lüzumludur. Bir de ev eşyası maşallah ağzına kadar ev doluyor. Evde bir şey eksik olmayacak. Basit mutfak süngerinden nasıl diyeyim bu, lavaboda bulunacak eşyalar var kadar her şey var her şey alınıyor geriye alacak yani misafir eve hediye getirecek insana hediye kalmıyor gelen hediyeler fazla ondan sonra dağıtılıyor şimdi bu tip hale geldik ama bunlar ne oluyor bir kısmında da zaten masraf yüksek olduğu için taksitle alınıyor ev doluyor ondan sonra boş nasıl ödenecek onun hesabı yapılıyor Komşu anneye soruyor. Nasılsın? İyi misiniz? İyiyiz. Ne yapalım? Borç ödemeye çalışıyoruz. Neden borç ödemeye çalışıyoruz? ne vermişler. Kızıya vermişler. Onun borcunu ödemeye Böyle diyor. Bunu da gelin duyunca küsüyor. Niye? Bizim evliliğimizden rahatsız oluyorlar diye küsüyor. Bu hale geldik. Bunlar elbette ki doğru değil. Yani bir insan keşke şunu yapabilsek. Ya bizim imkanımız bu kadar. Eşyamız bu kadar versin Bunun yapanı ben yiğit ilan edeceğim. Evet, yapan. Evet. Ben arkadaş oturma grubu alamadım. Mutfağımda da iki tavam var, şu kadar kabım var, bu kadar yeter. İmkanımız oldukça mutfağımıza eşya alırız. Böyle deyip de yapabilen hemen. Evet. Bir sıkıntı daha buna sebep oluyor. Ev hazırlandı ya, ekip halinde geziyorlar. Sanki mağaza geziyorlar. Park bahçe geziyorlar. Yani oradan kopya çekecekler. Şimdi olursa, bir de eşyalar nasılydı bilmem ne kopya çekecekler. Yatak odasının bir mahrumiyeti vardır. Yabancıların ne işi var yatak odasında? Orayı gezecekler. Ona bakacaklar. Şuna bakacaklar. Buna bakacaklar. Bir de bu gezilecek. Ayıp olur. Onun için her şey olmalı. Her şeyin güzel olmalı. Böyle iki tarafta birbirine sanki düşman birbirlerine. Bu aile akraba oluyor. Yeni dost oluyorlar. Düşman değil. Eşyanın en pahalısını aldıracak. Zarar vermek için sanki yarış var. Gördüğüm hadiseyi söyleyeyim. Gelmişler ayakkabı beğeniyorlar. Kızın beğendi ayakkabı 90 lira. Tamam. Hemen ablası bir dirsek kuruyor. Öbürünü alsana. Öbürünü alsan dedi. 150 lira. İnanın 90 liralık kızın beğendi ayakkabı ona iki basar. Daha güzel. Daha olgun da bir şey. Öbürü zattirik zuttirik bir şey. Öyle diyeyim. Niye? Karşıya zarar verecek. Giyileceğinden falan değil. Yani pahalısını alacak. İnsan karşındaki tekrar ediyorum. Yuva kuracağın insan ve akraba olacağın insan yuva kurmayan içerisinde. İki tarafın birbirini kollaması gerekirken sanki birbirinin hasmı. Birbirine zarar verdiliyorlar. Sanki kurulacak yuva düşman yuvası. Bunun gibi. Bu açıdan yani mehirler de buna göre düşünülmeli. Tabi insanın imkanı, karşı tarafın imkanı düşünmeli ama maazallah akla gelmedi. Hiçbir mehir dağılan yuvayı kurtarmaz. Ama bunu şunun için söylüyorum. Yuva dağıldığında mehir kadının elinde hayata tutunma için zaman kazandırmaya yönelik. Aynı zamanda. Evliliğin ciddi alınmasına da yöneliktir. Yuva dağıldı. Kadın en az 1-2 yıl onunla hayata tutunabilmeli. Benim yanımda mehir konuşulmamış. Mehir konuş dediğimde de teklif edilen mehir, ya bu da nereden çıktı kabirinden? Bir cümlenin arkasından. Ondan sonra bir daha zaten bu nevi evlere nikah kıymaya da gitmiyorum. Nikah kıymak da istemiyorum. Ancak talebelerim durmadan da zorluyorlar. Avek yani gittiğim evde olan hadise, bu da nereden çıktı Kabir Birkaç cümleden sonra hadi 30 gram olsun. 30 gram mehir teklif etmek bana göre hakaret. Hayata tutunulacak ciddi bir şey olmalı. Öyle şey oldu. Gibi. Bu yüzden yani belli bir bir yerde yarım kilo altın dedim kızların hoşuna gitti, olanların hoşuna gitmedi. <gülüyor> Ama basit bir şey yarım kilo altın diyelim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. yarım kilo altın ne yapar? Yaklaşık 40 bin lira yapar. Dağ yuvası yıkılmış bir kadın için 40 bin lira çok mudur? Hayata tutunacak. İnanke değildir. Yani yarım kilo alsın demek istemiyorum. <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da yani senin tabii erken imkanı da ortaya bir, bir şey daha. Bu yuvayı yıkmaya sebep ne? Bazen ince çekimdeyle doldurmayan sebepler. Onu yıkılma, yıkma. Yıkma, 40 bin lirayı da verme. Yani. <gülüyor> evet, o ayrı. Yani şöyle diyeyim, bakınız. Yuva korunursa, yuvanın içinde saadet de korunursa, 40 bin lirayı alırsın da, paylaşırsın da, eşler birbirine yardımcı da olur, şu da olur, bu da olur. Ama bu 40 bin lira nedir? Misal olarak söylüyorum, aynı zamanda sigortadır, hayata tutunma sigortasıdır. Evet. Öbürü. Zina yapan biri, ancak zina yapan biriyle evlenene bir hükmüne açık. ona layıktır manasınadır, evlenemez manasına değildir. Zina eden ona layıktır manasınadır. Yani zinanın çirkinliğini ve çirkefliğini, zina eden bir tanesi iffetli birisiyle nasıl evlenmeye yüzü var manasına bir vurgudur o. Yoksa o, onunla sınırlı değildir. Yeni evlenen çift zifaf olmadan ayrılsa kadın kaç gün iddet bekler? Eğer halvet de olmamışsa iddeti yoktur. Yani zifaf olmadan iddet yoktur. İnşallah geleceğiz. Şafii mezhebinde velinizin olmadan evlenenler zina yapmış mı olurlar? Evet öyle kabul ediliyor. Ama had uygulanmaz. Niye? E, nikah şüphesi olduğu için. Evet öyle kabul ediliyor. Vekaletle kıyılan nikahla erkek tarafı kızın mehir istemediğini belirtiyor. Kızın izni olmadan bu geçerli midir? İzni olsa da geçerli değildir. Olmadanı bırakın. Kız ben mehirsiz evliliği kabul ettim desed bile geçerli değildir. İki taraf anlaşıldı ki mehir verilmeyecek, geçerli değildir. Mehir yine vardır. Anlaşıldı? Böyledir. Sadece İslam'ın ilk devirlerinde manevi mehir olmuştur, sonra kaldırılmıştır. Manevi mehir nedir? İslam'a girişini mehir sayarım gibi. Müslüman ol. Senin İslam'a girişini mehir sayacağım. Bunu kim demiştir? Ümmü Süleym demiştir. Ebu Talha'ya demiştir. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim öğret ona demiştir. Bu İslam'ın ilk devirlerinde vardır. Sonraki devirlerde yoktur. Evet. Buyur. Nikah sahih. Mehir dolayısıyla nedir? Mehri ile. Adı konmamışsa emsal mehire dönüşür. Tamam mı? Bir baba kızının haberi olmadan karşı tarafta nikah aklı yapsa geçerli olur mu? Doğru değildir ama geçerlidir. Evet yani her iki meseleye göre de geçerlidir. Tekrar ediyorum babalar kamil şefkat sahibi sayılırlar. E, genelde e, çocukları e, bu nevi bir şeye tabi günümüzde İslami şuur kaybolduğu için aynı şeyi hep söylemekte zorluk çekiyorum ama İslami duygudan uzak bir babanın kızını ee, bu şekilde e, pazarlama mı diyelim üstü buyla veremeyeceği doğru olandır. Kamil şefkat sahibi sayılır. Eğer bunu yaparsa çok büyük vebal kazanır. Yani ortada kızının saadetini düşünmeden, yarını düşünmeden, ahiretini düşünmeden sadece dünyevi menfaatlere bağlı bir şekilde evlendirirse bundan çok büyük vebal kazanır. Şafii birinin ailesinin rızası yok ve Hanefi biriyle evlenmek istiyor. Evlilik kabul olur mu? Ya da Hanefi olanın annesi ve babası razı değil ve Şafii biriyle evlenmek istiyor. İki evliliğin geçerliliği nedir? Şimdi, şimdi Hanefi bir kere yani erkeklerde veli rızası şartı yoktur. Yani bunu bir şey yapalım. Eğer kız tarafı Şafii ise doğru olan velisinin hanefi olsa da velinin iznini almasıdır. Ama tekrar ediyorum. Araştırılması gereken velinin bu nikahı izni neden yok? Rızası neden yok? Bu insan namaz mı kılmıyor? Bir de biliyorsunuz şafiilere göre namaz kılmaman hükmünün ne kadar ağır olduğunu biliyorsunuz. Bütün, yani Sebebi nedir? Bunun öğrenilmesi lazım. Bunun masaya atarak şu nevi bir şeyin, mesela şafi ve hanefilerin evlenme meselesi değildir. Mesele neden velinin bu akte rızası yoktur, bunun sebebinin öğrenme meselesi de Bu önemlidir. Veli bu konuda haklı olabilir. Şöyle diyeyim, bize basit duygusal geliyor ama kızların razı olmayışlarıyla, velilerin razı olmayışlarını bir masaya koyup da değerlendirmeye kalksak ortalama olarak kızlar daha haksız çıkarlar. Sebbe olarak daha haksız çıkarlar. Sadece duygu yok. Ama aksi yok mudur? Yani kız haklıdır da. Veli yani e, haksız olacak bir sebep yok mudur? Günümüzde dediğim gibi İslam'ı şuur zayıflayınca bu da epey yükseldi. Böyledir. Bir arkadaşım evlendi. Bir sene sonra boşandı. Yani yakın yıllardaki evliliklerin çoğu böyle maalesef. Fakat aralarında cima gerçekleşmemiş. Bunlar tekrar evlendi. Bu evlilik caiz midir? İnşallah boşama şeyine geleceğiz. Yani boşamada e, dolayısıyla e, bir yani e, birleşme olsa bile, zifaf olsa bile tek boşamaysa daha sonra yeniden evlenebilirler. Talak, üç talak verildiyse o zaman evlenemezler. Anlaşıldı. İnşallah talak bölümüne gelince bu konuyu inceleyeceğiz. Hocam, üç, mesela... üç ayda geçse, bir yılda geçse yeniden nikah akdi yaparak evlenebilirler. Tabii buyur. Yani 3 ay bir araya gelmeseler. gelmeseler. Yok 3 ay bir kere hiç hiçbir türlü bozulmaz. Yani şey bir araya gelme. 4 ayı geçerse ilâ diye bir şey var. Gözel inşallah koca hanımına yaklaşmamaya yemin etmiş. Yemine bilen yemin etmeye yaklaşmıyor ve hanımını askıda tutmaya. Yani başkasıyla da evlenmesine izin kapatmak için kendi de yaklaşmıyor. Hani e, nefsini isteyen de yeminli ölü. Böyle bir şey yaparsa otomatik boşama devri dediğimiz bir boşama devreye girer. Ama böyle olmadı da, yani bir yıl beraber değiller, iki yıl beraber değiller yine boşanma olmaz. Anlaşıldı? Boşama devletinde inşallah bunun detaylarını yine konuşacağız. Nikah akdi gerçekleşirken iki taraf da aynı yerde bulunmalı mıdır? Yoksa kız tarafı görülmeden sesiyle mi onaylamalı mıdır? taraf tarafta bulunma şartı yok. Ama iki taraf aynı mecliste ya kendi bulunacak ya velisi bulunacak. Sesi duyulan bir yerde kız diyelim ki perde gerisinde veya odalar şimdi şey körüklü odalar var ya öbür odadan evet diyor şey olarak. E, bu aynı meclis sayılır. Bunda sıkıntı yok. Ama yani olduğu mecliste velisin bul bulunması doğru olandır. Kıyabilir. Kıyabilir. Nikahı kıyan hoca, yani tekrar bir nikah akdinde hoca bulunacak diye bir şart yoktur. Anlaşıldı? Günümüzde taraflar ne yapacağını bilmediği için hoca var. Vaktiyle de bu tescil defterleri var ya, belediye memurlarının elindeki o kayıt defteri o hocaların elindeydi. Hocalar nikahı kıyarlar, sonra onları ne yapar? Mezun şer'i denilen hocalar onları kayda geçirirlerdi. Bunun için vardır yani hocalar, hocaların bulunması şart değil. Yani taraflar mecliste şahitlerde bulunsa, biri teklif etse, öbürü kabul etse akit akittir. Anlaşıldı? Böyledir. Mehir olarak hacca gitmek istenebilir mi? Ne kadar doğrudur? Mehir için hacca gitmenin istenmesi doğru değildir. <gülüyor> Aradan başlayayım. Esasen şu açıdan güzel bir şey. Hacca götür beni, umreye götür beni diyor kızcağız. Bununla ne demek istiyor esasen? Ben dünyalık peşinde olan birisi değilim diyor. Bununla Rabbimin bir ibadetini hem dindarlığını hem iyi duygularını ortaya koyuyor. Bu güzel bir şeydir. Ama haç veya umre gibi istekler net değildir. Meçhuldür. Kurada çıkacak mı? Bir. 2 kaç yıldızlı? Normal haç mı? Lüks haç mı? Ney? Çizgiler net değil. Onun yerine hacca ne gidiyor? Ben asıl arzum hac ama haccın şusu var. Olar çıkardı, çıkmazdı. Ölçtüm, biçtim. Hac değeri şu kadara. Diyelim ki hac yapılıyor. Ben haccı yapabileceğim o meblağı istiyorum. Ve onu istiyorum. Bu güzel bir şeydir. Yani hac isteyen, umre isteyeni ben duygu açısından takdir ediyorum. Bu çok güzel bir şeydir ama ne yazık ki İslamiyet netlik istiyor ve bu isteğe çok doğrudur. Sonradan işte hacca götürecekti, götürmedi. Şöyle olacaktı, olmadı. Veya çıkmadı ve benzeri gibi sebepler ortaya çıkacak. Bunları önlemek lazım. Maniki ve Şafii mezhebe günü sadece bayan mı ailesinin rızasını olmalı? Doğru olan erken de alması ama bayanın ki şart. Şart olarak da ayrı şeydir. Erkek bu mezheplere göre ayrı rızası olmadan evlenebilir mi? Evet evlenebilir. Ama doğru yapar mı? Hayır. Ama şudur. Erkek Günümüzde öyle olmamakla beraber evinde otorite olmalıdır. Evinde otorite olan erkek dış tarafın eve müdahalesini büyük oranda engeller. Engelleme sasığı ama kadının bunu engelleme imkanı her zaman yoktur. Büyük ihtimalle yoktur. Ailenin içerisine tesir eder onun için. Ee, bu var. Bir de erkekten ya da kızlar daha fazla duygusal karar veriyorlar. Erkekler o kadar değil yani fıtrat farkı da var. Bundan dolayı ve nikahta belinin izni, şartı kızlar için vardır, erkekler için yoktur. Noktaladık. Ve ahiru dağğana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz. Burada noktaladık. Kaç hafta olursa olsun 28-27'de buluşmak üzere.